الحمد لله الذي هدانا لهذا ما كنا لنهتدي لولا هدانا الله فما توفيق يا عصامي لا بالله لقد جاءت رسل ربنا بالحق صلوا على رسولنا محمد اللهم صلوا على طبيب قلوبنا محمد واد يعوذ بك من همزات الشياطين ويعوذ بك رب ان يحضرون بسم الله الرحمن الرحيم وما ارسلناك الا رحمه للعالمين صدق الله العظيم اللهم انفعنا بالقران العظيم وبارك لنا فيه الحمد لله رب العالمين واستغفر الله الحي العظيم Bizleri bu mübarek Mevlid-i Şerif ayına kavuşturan Rabbimize sonsuz hamdü senalar olsun. Amin! Bu çok büyük bir aydır deniliyor ki Ramazan-ı Şerif'ten de hayırlıdır, ne bakımdan? Mevlid ayı olmasa, Mevlid gecesi olmasa Ramazan-ı Şerif'te olmayacaktı. Kainatın Efendisi gönderilmesi sallallahu aleyhi ve sellem Kadir gecesi de olmayacaktı. Onun için doğum gecesi Kadir gecesinden de hayırlı diyor alimlerimiz. Mevlid Kıraati kitabında da vardır. Zannedersem Mucaz Hayatta da olabilir ama Mevlid Kıraati'nde zannediyorum var. Mevlid Kıraati kitabı çok önemli. Çünkü başında da Arapça mevlit var. Okumak isteyenler için. Ee, Arapça Mevlit okumak isteyenler için. Berzenci Mevlidi, bütün ulema ve meşayihin. Tabi çok yüzlerce, binlerce Arapça, Türkçe, Kürtçe, Farsça her lisanda mevlid Şerif var. velakin e, bunlarda tabi son dönem ulema ve meşayihin Seyyid Muhammed Alevi i Maliki Hazretleri vs. Alevi Tarikatı'nın, Mekke Medine Meşayikhı'nın e, en çok okudukları Berzenci Mevlididir. Ben o Berzenci Mevlidini yazdım size. Manasını da 700-800 sayfa kitapla verdim size. Mu'caz Hayat 800 sayfa, 700-800. Mu'caz Hayat neyin tercemesi ve tefsiri? Berzenci Mevlidinin metni tek tek yazdım. Metinden sonra kaç sayfa bazı 50 sayfa 100 sayfa, sayfa şerk ediyor. İza yaptım size. Siz ne okuyorsunuz? Ben bildiğim yok ama haberim yok sizden ne yaptığınızdan. Allah şahittir sizin ne yaptığınıza. Ama ben yazıyorum size. Ondan sonra Mevlid kıraatinde Arapçası var, metni var. E orada da bunu beytler geçiyor ki alimler veliler diyorlar ki Mevlid gecesi Kadir gecesinden neftaldir diyen alimler Diyorlar ki eğer Mevlid gecesi olmasaydı, kainatın efendisi teşrif etmeseydi, e, Kadir gecesi de olmayacaktı. Bu itibarla Mevlid gecesinin fazileti bütün gecelerden eftaldir kıymetini bilenler için. Burada çok deliller bulursunuz. Mevlid kutlamanın delilleri, ayetlerden, hadislerden, Mevlidi i kutlamanın delilleri, Zaten en büyük delil nedir? Ebu Lep bile doğduğu haberini getiren Süveybe isimli cariyesini azat ettiği için pazartesi gecesinde cehennemde olduğu halde, ebedi çıkmayacak olduğu halde, hakkında, zembinde Tebbe suresi nazil olduğu halde, efendim Hz. Abbas efendimizin yani kardeşinin rüyasına girerek rüyasında ne dedi ona? Bizden sonra dedi, dünyadan ayrıldın, gittin dedi. Bir hayır gördün mü? Ne hayır göreceğim dedi, ebedi cehennemdeyim dedi. Ne hayır göreceğim dedi. Amma dedi, bir hayır gördüm dedi. O da nedir dedi? Pazartesi geceleri parmağımın boğumlarından biraz su veriyorlar bana. Niye Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem doğduğu gecede? Abdullah kardeşi tabi, efendimiz amcası Ebu'l hep. -Eb. Ba babası Abdullah da onun kardeşi oluyor. O da erken vefat etti yirmi yaşlarında e, çocuğunu da göremedi. Yani efendim sallallahu aleyhi ve sellem göremedi. Onun için kardeşi Abdullah'a da e, çok seviyordu. E, Abdullah'ın oğlu olmuş haberini müjdesini Süveybe validemiz e, ona tabii. O zaman onun cariyesi e, ona haber verdiği zaman ya çok sevinçli haber verdim bana. Cariye de azat etmek o zaman da büyük bir şey. Yani az bir para değil bir mal hükmünde ya o zaman... Çok kıymetli bir malından vazgeçmiş oluyor. Onun üzerindeki e, temlik hakkını, mülkiyet hakkını e, vermiş oluyor yani. E, dolayısıyla ben seni azat ettim dedi. İşte dedi ona sevindim azat ettim diye pazartesi geceleri parmağımın boğumundan bir su veriyorlar bana. Bunda delilleri buradadır. Bu Hz. Abbas'ın rüyasıdır. Fakat bu rüyanın önemi nerededir? Bu rüya sonradan Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme sunulmuş mudur? Sunulmuştur. Kainat Efendisi bu rüyayı dinlemiş midir? Dinlemiştir. İtiraz etmiş midir? Etmemiştir. İtiraz etmemesi ne olur? Hepiniz okuyorsunuz. Sünnet kavli fiili takriridir. Yani sükut etmesi bir şeyi ne demesidir? Kabul etmesidir. Şerahsızlık olsaydı bu rüya şeytandan olsaydı ne derdi? Amca karıştırma böyle şeytan girmiş derdi. Dolayısıyla bunu ikrar etmiştir. İkrar etmiştir. Ve bu rüyayı Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem dinlemekle sessiz olması, sükürt durmasıyla hadis-i şerif olmuştur. Ve bunun kaynağı neresidir? Bukhari'dir. O zaman ne oldu bu mesele şimdi? Hz. Abbas'ın rüyası olmaktan çıktı. Ahiretteki haberlerden bir haber niteliği taşıdı. E şimdi Ebu Lehet gibi adama sevindiği için parmağından cehennemin içindeyken bile parmağının boğumundan bir su veriyorlar sağ. Ya senin benim gibi doğduk büyüdük Müslümanız elhamdülillah. Muhammed Mustafa'nın aşığız elhamdülillah. E onu çok seviyoruz elhamdülillah sallallahu teala. Aleyhisselam. sellem. E bir de Mevlid gecesine şimdi Sinan Erdem'e gelirsek. He? Orada Mevlid Şerif okuyacak Hafız Celal. Türkçe Mevlid. Arapça Mevlid ben okuyorum haftaya burada. Haftaya Cuma gecesi ya. Hem Mevlid haftasıdırım. cuma gecesi haftaya burada okuyayım. Olur mu? Gelir misiniz? Size zaten geliyoruz. Ne yaparsan yap diyorsunuz. Efendim, Mevlidi Şerifi burada okuruz. O gecede orada mevlit. E, Türkçe Arapça fark etmez, Mevlidi kutlamaktır. Mevlid-i Bahri yani Mevlid'in tümü çoktur. Mevlid-i Bahri okunur. İnşallah. Mısır'dan hafız geliyor dediler. Yetişiyor mu? Yasin Şarkı Yasin mi Yasin? Yasin Şarkavi Kuvvetli hafıda. Benim gibi değil ki. benim ne sesim çıkıyor, ne soluğum çıkıyor. Artık pilim bitti, işim bitti. <gülüyor> Güçlük sesler. Kenci hafız geliyor inşallah. Dünya çapında yani ha. Misafir geliyor. Orada inşallah bir Kur'an ziyafeti çekecek size. Yediği yediği geçmeyin siz. Yediği geçmeyin. Başlar tilavet inşallah. Efendim onlar da acayiptir yani, Kur'an-ı Kerim'in kıraatı bu Mısır'da, hattı Osmanlı'da çok, yazısı da, kıraat Mısır'da çok, İstanbul kıraatı da, lehçesi de çok kuvvetlidir ama, Mısır'da da bir ciğer var mübareklerde, değil mi? Abdülsemet ölünce ciğerini istediler, incelemek için Amerika mı istedi, bir yer istedi. Herhalde çocuklara vermediler, bu ne nefes tutuyor diye. onlarda da bir ciğer Allah'a vermiş. Onlar da o ciğerleri Kur'an'a sarf ediyorlar, elhamdülillah. Öyle bir Hafız Efendi çok mutebermiş dünyada, Amerika, Kanada her yere gidiyor, misafir. Biz de çağırdık geliyor inşallah. Ondan sonra, bana gelmezsiniz, belki ona gelirsiniz. Değil mi? Benim bir yaşlandım, okuyamıyorum, gücüm yok, kuvvetim yok. Ama Kur'an tilaveti çok hoş bir şeydir. Canlı yerinde dinlemek falan. Bazı kere adam coşar yani, değil mi? Ağlayanlar olur. Bizde sifte yok tabi. Sağa bakarız, sola bakarız. Bizde sifte yok. Ağlayanlar olur, bayılanlar olur. Ölenler oluyordu eskiden tabi. Şimdi pek öyle iflaslı adam kalmadı ölecek kadar da. Neyse yani. Yine bir, bir fark edersiz de yani. İnşallah. Gelirsiniz inşallah. Mevlid'e tazim. Mevlid gecesi mevlidi Şerif'e tazim. Ne burada böyle bir sıddık radıyallahu anh. Men infaka dirhemen ala kırat mevlid-i Nebi sallallahu kâne cennet. Kainatın efendisinin doğumunun kıratı, mevlidinin siyeri, doğduğu gece olan hadiseler ve mucizeler ve onun teşrifinden dünyanın nur olması gibi bu onun yani bize rahmet olarak gönderilmesi hususunda bir kuruş para harcaysa bir adam. Bir kuruş para harcayacaksanız siz de gelirken birkaç kuruş harcayacaksınız. Ona niyet edin. Metrobüse biniyorsun, bedava mı? Otobüs bedava mı? Ya çok ucuz, çok ucuz, çok ucuz. Bir kuruş diyor zaten. Gelirken niyet edin yani, masraf ediyorsunuz ya yolda arabayla falan geliyorsun. Benzin yakıyorsunuz. Niyet edin, niyet, her şey niyet diyorum size. Öyle boşuna geliyorsunuz, gidiyorsunuz. Bir masraf ediyorum ben burada, Efendimiz sallallahu aleyhi ve bize rahmet olarak gönderilişinin kutlaması anısına ben bunu yapıyorum. Değil mi? Yoksa ...şarkıcı, türkücü, zurnacı gelse gider miydik? He? Giden de olabilir. Belli olmaz sizde de. Kambersiz düğün olmaz yani. Ya biz gitmezdik yani. E sen burada demek Mevlid için geliyor. Bir dire Arzasa diyor, onun anısına diyor. Cennette benim komşum olacak diyor. Hazreti Sıddık diyor. Hz. Ömer Efendi diyor. Ben hazzam ve Mevlid'in nebi sallallahu teala aleyhi ve sellem. Fekadahiyel İslam. Kainatın Efendisi'nin doğumuna, gecesine, ayına hürmet ve değer veren, tazim gösteren İslam'ı ölmüşken yeniden canlandırmış olur diyor Hazreti Osman bir Kainatın Efendisi'nin mevlidi okunsun siyeri okunsun, ondan bahsedilsin onun teşrifinin ne rahmet oluşu anlatılsın diye hani cemaat toplansın, belki orada bir ikram yapılır mesela biz sizden para istiyor muyuz? Lokumlar bedava sular bedava para isteyen var mı? Ya Osman ibn Muhem, Radıyallahu yalan diyor. Ümmü Seleme, Peygamberimizin hanımı, Kainat Efendisi'nin yanında yetişmiş. Salallahu Aleyhi ve Sellem, bizim annemiz. Vezba Cuma <gülüyor> Kur'an bize diyor ki annelerinizdir, öz ananızdan ileridir onun eşleri. Kur'anla bizim annemiz olduğu sabit olmuş. Onların Allah indeki makamları Kur'an'da bildirilmiş. Les tünneki ahadim minenise. ''Ey Nebi'nin hanımları, yani Nisa'an Nebi, ''Lestun deki ahedin minen Nisa inittekaytun'' ''Siz ki takva sahibisiniz, siz ki benim en sevgilimin eşlerisiniz, siz kadınlardan hiçbirine benzemezsiniz.'' diyor. Bir alemlerin kadınlarını toplasan Ümmü Seleme eder mi? Radıyallahu Teala anha. Ümmü Seleme annemizin gümüşten bir kabı vardı. Kânet Ümmü Seleme cülcülün, böyle küçük bir kap, Minfizzat'in Gümüş. Fihi onun içinde vardı şaaratun saçlar min şaaratin nebiyyi sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin saçlarından ideşte ki insanun bir insan hastalansaydı hastalansaydı bu saç-ı herif, suyu hastalıklara fayda ediyor mu? nasıl olur? kaç kişiden şu anda bana haber gel? adama gece gönderdik komşusu rüyada görüyor, gece kapısını çalıyor Diyor ki sende bir su varmış bana dediler ki ondan al iyileşeceksin. Adamın evindeki sürü haberi yok gece geliyor komşu kapısını çalıyor. Serkan Efendi anlattı burada şahitli. 16 sene diyor Kamil abi çocuğu olmamış bir niyetle içti çocuğu oldu hemen. Şimdi söylüyor burada, tüccar adam. Akıllı fikirli adam saf mı bu adamlar? Dünya kadar haber geliyor Saç Şerif'in suyunun bereketleri. Bende ne alakası var? Ben elimi bile değdirmiyorum. Benim elim derse zaten bulaşır hepten Allah muhafaza. Kainatın Efendisi'nin sallallahu aleyhi ve sellem. Saçının bizzat değiyor, o suyun hepsi. Üstünden geçiyor. Ona göre muhafaza diyor türbentlerine sene şey ama gözenekli yani. Hepsi içinden geçmemesi mümkün değil. Bak o saçından tüyler vardı. Bir insan hasta olsaydı ee ve ona göz nazar isabet etseydi nazar da bir acayip bir şey. Adamın bütün faaliyetleri stop ediyor, nazar deyince. Hafızlığı bitirecek, bir dönmesi kalmış, hafızlığı yapamaz. Bir senede yapıyor, geliyor, on senede bitiremiyor. Çünkü neden? Nazar değdi. Adamın dükkanına nazar dedi işler kesat olur. Adama nazar değdi, yakışıklığına bir de baktın, her tarafı yara, bere, sivilce adam gitti. Nazar acayip tehlikeli bir şey. Ya yani okumak lazım. Özellikle nazar değseydi, veya hasta olsaydı, yine. O adam bir kap gönderirdi şeye. Annemize, Ümmü Seleme annemize kap gönderirdi. Fa asaf yi timme şeribe ve O da o efendim, Efendimiz Sallallahu Aleyhi ve Sellem'in mübarek şeriflerini o kendi gümüş kabında yıkardı suyla. Ondan sonra o suyu onun kabına gelen şey herkese o gümüş kabı gönderemez ki dolu insan istiyor. Oradan onun kabına dökerdi. O da ondan içerdi ve abdest alırdı diyor. Bunu yeni bak bu rivayet. Bu Bukhari Müslim'de de geçiyor ama bu abdest alırdı İshak bin Raho'ya. Çok büyük muhaddistir. İshak bin Raho'ya orada da abdest aldı. Demek sudan biraz bir ibriğe dökülürse o ibrikten abdeste de alınması çıkıyor buradan. Onu yapmadık hiç mesela. Ben de yapmadım. Şimdi rivayet bunda yeni gördüm. Abdest alırdı diyor. Febeasen ehli biine Osman bin Mevheb Hazretleri Zaten tabiindendir tabi sahabeden değilse mutlaka tabiinden çünkü annemizi görmüş. Diyor ki ailem diyor benim elime bir kap verdi. Genç oluyor çocuk oluyorlar efendimize yetişmemiş oluyorlar işte tabiin oluyorlar. Sahabeleri görüyorlar. Ailem dedi ki bana al bu kabı git. Ümmü Seleme annemize şifa için su isteyelim. Fezebtü gittim fet Onun Onun şeyleri yıkadığı. Kabın içine bir baktım şöyle diyor gümüşten kap feidafi bir de baktım onda ne var şaraatun humrun kızıl saç telleri. Kızıl ne demek? Kınalı. efendim sallallahu aleyhi ve sellem Hudeybiye'de umreden başını ihramdan efendim çıkarken tıraş ettiği zaman Hudeybiye'deki saçı kınalıydı. Bizdeki saç-ı şerif de ne renk? Kınalı, sarı. Kızıl diyor. Yani kınalı saç telleri kınalı saç tellerini diyor, kabın içine gördüm diyor. Ve annemiz diyor, onları yıkadı diyor. Yani Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, sahabe bunu yapıyordu. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ne yapıyordu? Bütün Medine'den e, sabah namazında, bazı kere Medine ayaz olur, öyle soğuk olur ki ben böyle dişlerim tak tak ettiğini bilirim. Medine yayladır. Bazı şeyler çok soğukluğu var. E, en soğuk gün oluyor sabah namazında Getiriyorlardı dolu kap su. Efendim sahizem elini sokuyordu suya. Bütün sulara <gülüyor> ellerini sokuyordu ama üşüyordu. Fakat milletin hatırını kırmamak için nerede ısıtacaklar suyu o zaman? Şimdi olsa mikrodalga tak saniyede ısıtır. Hani efendim lazım eli üşümesin dersin <gülüyor> o zaman ne yapsınlar? Getiriyorlardı bütün kaplara ellerini sokardı. Bu sahih hadis ya. Eliyle sakalın ne farkı var? Bu da vücudu şerifi, bu da vücudu şerifi. Öyle mi? saçın sakalını ne yapıyormuş? Suya elini sokuyordu. Mübarek o suları alıyorlardı. Bütün Medine sabahları dağıtıyorlardı. E bu sünnette var. Kendi de yapmış bunu. Mevlid'e hürmet eden, o uğurda bir kuruş harcayan okunsun, dinlensin, siyeri nebevi, kainatın efendisinin hayatı anlatsın, sanki Bedir ve Hüneyn gazvelerinde bulunan gibidir diyor. İşte Mevlüt kıraatını her sene okumanız lazım Hiç okumuyorsunuz ya Bir sene geçti bir kere Arapça Mevlüt Evinizde okudunuz mu Şurada bir kişi parmak kaldıramaz Bu olur mu arkadaşlar Mekke'de Medine'de her hafta En az okunuyor her hafta Her evde Yani Ehli Sünnet'in evlerini Vehhabileri kastetmiyorum Zaten Vehhabiler'de Mevlüt yasak Ya Arapça şart değil Ama e, Kur'an hattıyla yazmışlık. Harekeli. Kur'an okuyan herkes okuyabilir. Arapçası daha fazla iletlidir. Çünkü neden? Hadislerin Arapça metinleri geçiyor. Ayetler geçiyor, metinleri geçiyor. Arada ayet hadis okumuş oluyorsun yani. Bu bakımdan söylüyorum. Arapça daha fazla. Yok şart değil ama. efendi babamız, Hacı Ali Hazreti, Efendi Kaddesallâhsıra Hazretleri, Türkçe mevlidi yani Süleyman Çelebi'nin yazmış olduğu çok kıymetlidir o. O mevlidi okuturdu. Bahattin abi oğlu, Allah hayırlı uzun ömür versin. Hafız abimiz, Bahattin abimiz sadır. Bahattin abimize okuturdu. Hem de Bahattin abi makamla okurdu. Makamla okurdu. Ondan sonra ee, efendi babamız da hüngür hüngür ağlardı ve dinlerdi. Hani makamla okunmasın diye efendi hazretlerinin bir itirazı vardır. mevlit Makam. Mevlit kendi de okurdu da makam meselesine itirazı vardı efendim. Onları burada yazdım. Bu kitapta. Sonra İhsan efendi hocamız rahmetullahi aleyh. Efendi babamızdandır o da. O dedi ki, ben Mevlüt dinledim yanında, makamla okundu dedi. Bahat Nabi okudu. E, Bahat abi de sonra dedi ki, ben okurdum babama. Makamla okurdum. Yani nameli, makamlı. Babam dinlerdi. Efendimiz dedi ki, o zaman dedi, Efendim baba bize muhte dedi. O dinliyordu, işte biz de dinleriz. Efendimiz son görüşü yani, bu son derken, tabi yine bu sonu 20 senelik işte. Belki de kaç <gülüyor> sene, Ayşan Efendi öleliğine kadar oldu. Yani, burada mektubatta biraz Mevlid okunma meselesiyle ilgili itirazı var. Şeyhinin oğullarına yazdığı mektupta İmam-ı Rabbin Oradaki müşkilatı ben bu mevlid kıraatında çözdüm. Onun mevzusu başka. Onlar cehri zikir yapıyorlar. Halbuki Nakşi'yi de. Muhammed Bakibilli Hazretleri, şey, İmam-ı Rabbin Hazretleri'nin şeyhi. Vefat etmeden dedi ki oğullarımı sana vasiyet ediyorum. Benim oğullarımla ilgilen tarikatı bozmasın yani tarikatta kalsınlar dedi. İmam-ı Rabbin Hazretleri bundan hassaslaştı. O zaman Hindistan'da en çok Çeşti'ye tarikatı güçlüydü. Nakşi tarikatı zayıf idi. Çünkü Hindistan'ı Müslüman eden Çeşti e, Hazretleri, Muhyiddin Çeşti Hazretleri'dir. E, hem geçmişti İmam Rabbani'den çok evvel, İmam Rabbani Hazretleri'nin babaları da o tarikattandı. İmam Rabbani kendisi de Nakşi'den evvel o tarikattandı. Muhyiddin Çeşti Hazretleri, Evliya olan reislerinden bütün Hindistan'ı Müslüman etti. Onun için Hindistan ikliminde Çeşti'ye tarikatı ağır basar. Sonradan İmam Rabbani'den sonra bu nakşilik artmış olabilir. Şimdi bile bence çeşitli fazladır Hindistan'da. Milyonlar toplanıyor yine muhiyin için çeşitli. Yani İmam de o kadar kalabalık olmuyor hala. Dolayısıyla e, şeyhinin oğulları da onlara efendim e, de sohbetlerine gittiler, zikirlerine gidiyorlardı. Orada mevlit okunuyordu. mevlit gece yarlarına kadar mevlit okunayım derken mevlüt on dakika. Mevlid şeyinden cehri zikir Aşikar zikir yapılıyordu Nakşi tarikatında sesli zikir yasak Bazı tarikata uymayan işler oluyordu o meclislerde Onun için İmam Rabbani mektup yazdı Dedi ki yahu siz babanızın Bana vasiyeti var siz bu yoldansınız Bizim tarikatımıza bu işler Uymaz Orada mevlit meclisleri mevlit Okunmak yasak demiyor Mevlit meclisleri e şimdi de Kadın erkek karışık mevlit meclisi yok mu He? Namaz geçiyor namazı kılmıyorlar Mevlid var diye Bu yok mu? E şerata muhalif şeyler varsa Caiz mi? E değil Kur'an da okusan caiz değil Kadın erkek karışık o kadına bakıyor o onun bacağına bakıyor Eee Kur'an okuyoruz nasıl olacak? Öyle çağırıyorlar biliyorsun cenazesi oluyor Sosyeteler hoca çağırıyorlar Değil mi? Onlar da mini etekle Oturuyorlar oraya Hoca da ne yapsın? Bacağına mı baksın? Gözünü nereye çevirsin? Estağfurullah mı desin, bir daha mı geri baksın, gözünü mü kapatsın, duvara mı çarpsın? Böyle olaylar oluyor yani. E şimdi sen miniyet tekne otursun, başın bacağın açık, Kur'an okusan bile günah ya burada. Yani buradaki mevlit Meclisi, tabi İman Rabbani'nin Şeyh'in oğulları öyle demiyorum, yanlış anlamayın. Mevlitlerin e, meclisi diyor. Bu mevlit Meclisi'nin kastı ne? Orada sesli zikirler yapılıyor, çeşitli tarikatının hatimleri yapılıyor. Bizim tarikatta da biliyorsunuz cehri zikir yasak. Yani diyor ki, siz diyor şeyhimin emanetisiniz. Bizim tarikatın şartlarını bozmayın diyor yani. Bunu söylüyor. Sen kalk burada mevlüt okumak yasak. Nereden çıkarttın ya? Ali ben babamızdan daha mı takmasın? Bizim bir bazı sofiler, ham sofiler bu işi anlamayanlar oluyordu. Ee, ama Efendi Hazretleri de nameye karşıydı. Bak ben sana söyleyeyim. Name'ye karşıydı. Ne zaman İhsan Efendi biz oturuyorduk, bu konu açıldı. İhsan Efendi zaten kabul ederdi. O dedi ki ben şahidim. Name ile okuyordu, Efendi Baba dinliyordu. Bahattin abi de zaten beyan etti daha sonra. Efendim dedi tamam dedi. Efendi Babamız dinliyorsa biz de dinleriz. Anladınız bu meseleyi. İmam-ı Rabbani Hazretleri ile Alaedir Efendi Baba arasında bir meselede ihtilaf olsa bizim Efendi kimi tutar? He? Kendi şeklin tutar. İki meselede bu konu vardı. Bir name meselesi olsa, efendi baba dinliyordu meselesinde. Anladınız mı? O zaman dedi efendi babaya bakarız. İki, i̇ki mesele daha var. Nafilenlerin cemaatle kılınması. Nafilelerin cemaatle kılınması. İmam-ı Rabbani iki üç kişiyi geçerse uygun değil diyor, mekruh diyor. İki üç, üç, kişiyi, iki, üç kişiyi geçerse diyor. Fakat tabi bu fıkıhlarda da böyle var. Ve ezan-kâhmet okunması tabii mekruhluk yapar, ezan-kâhmet okunmaması lazım, farz namaz değil bu çünkü. Bu ayrı bir şey. Ama Hanefi fıkhında buna müsaade edenler de var. Müsaade edenler var da, işte Efendi Baba ne yapar? Cemaatle tesbih namazı kılardı. Şimdi ne zaman Efendi Hazretleri bunu duydu, yani buna şahit oldu bu konuya, sonra ben cemaatle namaz kıldırıyorum ya nafileleri. Tabi ihvandan bazılarından rahatsız oldular, Efendi Hazretleri'ne gittiler. Hatta zaten Hasan efendi hocamız da bunu sordu. Pazar sohbetinden çıkarken efendi yolda sordu bunu. Bunu soruyorlar dedi, ne, ne diyelim? Çünkü mektubata uymuyor. Efendi baban kıldığından tabi, efendi Hazretleri dedi ki tabi iştahare de yaptı efendi nazarı kendi ayrı bir şey. Dedi ki izin var, kılabilirler. Bu ikinci mesele. Üçüncü mesele parmak kaldırma, şahadet. Ette'iyyatü de eşhedü el, la ilahe illallah. Tabi bunu Bilmeyen, beceremeyen, kalbi gafil olup yanlış yerde kaldıran, indiren sıkıntılı iş. Yapmasın. Ama bilen için. Süre Efendi Hazretleri ömrü boyunca hep kaldırdı. Ama İmam-ı Hazretleri kaldırılmamasını tavsiye ediyor mektubatta. Öyle mi? Biz kime uyuyoruz şimdi burada? Yani Efendi Baba'ya uyuyoruz. Ali Adr Efendi Baba kaldırırdı. Ha, hadiste zaten var. Kaldırdı, sünnettir. İmam-ı Rabbı orada e, çok detaylı, tafsilatlı malumat vermiş. Ama... Ee, üç tane konu şu anda söyledim size belki bir dördüncüsü de yoktur yani ama kafanız iyi çalışsın bu da kayıt düşelim burada ihban arasında da sorun çıkarsa Allah'ın izniyle benim dediğim efendi hazretlerinden duymadan şahitli olmadan ben kimseden alaraktan böyle konulara girmem bizzat kendisinden duyduğum üzere ve gördüğüm üzere e, amel bunun üzerinedir tamam mı evet Arapçayım yani mevlit okuyursan makamla okuyun demiyorum ki ben size. Makamla okuma şartı yok nameyle canım düz Arapça okuyunsun. Türkçe okuyun. Evet. Ben Hazreti Ali Efendimiz buyuruyor. Ben Hazza mevliden ne bey Kim kainatın efendisinin mübarek doğumuna, mevlidine tazim ederse yani şimdi mevlit ayında mıyız? Haftaya mevlidi şerif kıraatına tazimen geleceğiz. Niyet ediyoruz şimdiden. Ölürsek o arada özel muamele görürüz. Niyetimiz ne? Haftaya, cumaya kavuşursak mevlidi, Şerif merasimine katılıyoruz inşallah. Salı ayrı. Salı zaten Mevlid'in gecesi. Gecesinde zaten orada da Mevlid okunacak. Ben de okuyacağım. Ne okuyacağım? Kaside-i Bürdeden Mevlid bahsini okuyacağım. Mevlid bahsi var Kaside-i Bürdeden. Ebâne <gülüyor> mevlidû ya usûrihi yatîbe müftedeyn minhû muhtetemi Mevla'ya salli ve sellim daimen ebeda ala habibike hayril halgı küllihibi onu da ben okurum artık sesim idare ettiği kadar değil mi? size de beğendirme uğraşmıyorum zaten beğenmezseniz beğenmeyin yok ne yapacağım beğenseniz ne, <gülüyor> ne yazar beğenmeseniz ne zarar şimdi Mevlid'e tazim Sinan Erdem'e gelirken Mevlid'e tazim ya o gecesi zaten doğduğu gece o geceyi onun anısına ayetlerle hadislerle Aşkı şeriflerle, sohbetlerle geçireceğiz. Tamam mı inşallah? İnşallah! Kadınlar da gelecek inşallah. Bayramdır. En büyük bayramdır. Onun için ertesi gün günüdür. Yani çarşamba mevlidin günü. Gece önce geliyor İslam'da. Oruç var mı? Oruç var mı? Niye yok? Bayramdır, oruç yok. Bayramınızı iyi geçirin. Yiyin, için. Millet hindi yemeden, zıkımlanmadan önce siz mevlit Hürmeti'ne güzel bir şeyler alın yani, çoluk, çocuk, çerez, meres bir şeyler. He? Cimrisiniz biraz, ben biliyorum da. <gülüyor> Böyle sıkarsınız. Hanım bir şey ister almazsınız, çocuk bir şey ister almazsınız. Bir cömertlik yapın bu, önümüzdeki salı gece çarşamba. Anladın? Biraz kaliteli çikolata kaliteli... Zararlı almayın demek ki, ucuza kaçmayın. Üç kilo ucuz alacağına bir kilo kaliteli al. Öbürüne boya katıyor, çocuğu zehirleyeceksin. Mübarek adam. Her şeyi ben mi anlatayım ya? Sağlık Bakanlığı'nın şeyini de ben yapayım bari ya! Hangi lokum alacağınızı ya? Ben size sağlam yerden yaptırıyorum. Beninkini de rahat yiyebilirsiniz. Ondan korkmayın. En kaliteli süper yerden yaptırıyorum. Ama siz de alırken az olsun, kaliteli olsun ya. Yani kaliteli dediğim, para, aslında para vermek için konuşmuyorum. Yani boya falan olmasın içinde. Rengi, kırmızılığı, şusu busu. Hakiki olsun yani. Böyle bir şey alın çoluğunuza çocuğunuza. ikram yapın. Çocuk şansın. bir haçlık verin. Allah Allah baba bu nereden icap etti desin. Bayram değil seyran değil babam niye bana para veriyor desin. Sen de de ki yavrum peygamberimiz doğdu bugün. Sallallahu aleyhi ve sellem. O doğmasa alemlere rahmet olmasa biz helak olmuştuk evladım. Biz o nürmetle yaratıldık. Onun için yaşıyoruz. Sevinçimden sana para veriyorum. O çocuk onu unutur mu bir daha? Her sene... Baba der hemen, Mevlid'in mübarek olsun. <gülüyor> Tabi de, <gülüyor> el fülüs, kablen demiş yani. Öyle para sonra oturalım yani. Ama bunlar teşviktir. Nasıl hatırlayacak bu çocuk? Noel'i hatırlıyor. Yılbaşıyı unutmuyor. Şu bayramı, bu bayramı, deli her gün bayram, sevgililer günü, aşıklar günü, manyaklar günü, deliler günü, dolu. Hiçbirini unutmuyor. Mevlitten haberi yok çoluğun çocuğum kardeşim. Ne biçim kültürümüzü bozdular. Osmanlı'da Mevlit neydi ya? Bir ay merasimler. O saraylarda. He o padişah kendi süpürürdü. Hücre-i Saadeti, Kutsal Emanetler Odası'nı. Padişah kendi süpürür. Süpürdüğünün tozlarını bile efendim atmazlar. Şifa niyetine kutulara koyarlar. Tozları ya? hırkay Şerif'e efendim e milletin elini değdirmemek için destimaller sürerler o bezler var. O bezleri paşalara, ağalara, gelenlere, giden dağıtırlar. O yemekler, o ikramlar, o bayramlar, o Osmanlı'da neydi mevlit ya? Nerede şimdi mevlit ya? Yapamıyoruz, ne gücümüz yok. Önce bir lokum zor da atıyoruz yani. O da Allah razı olsun birkaç hacı efendi. Allah hayırlarını kabul etsin. Amin. Onlar üstlendiler. Ben de bir kısım verecektim. Dediler sen sebep oluyorsun, karıştırma sen illa verme dediler bana ama yani ben de niyet ettim, birkaç sefer ben yapmıştım, vermiştim. Bir kere size burada irmik elvası verdim. <gülüyor> Hatırlıyor musunuz? <gülüyor> He? Beş bin kase İsmaila'daki kazanlar yetmedi, Hiç büyük kazanlar yetmedi. Ama iyi para verdim şeyine, nesine biliyor musun <gülüyor> Fıstığına, fıstığı pahalı. Ne a gülüyorsun ha, Mübarek adam. <gülüyor> Git al badam, geç 15 kilo fıstık getir hadi bakayım. Eyin para verdim ne? Ben de veriyordum yani. Şimdi de fakir olduğumdan değil, bana dediler sen niyetinle kazandın. Aslında kazandık mı bilmiyoruz niyetimizle de yani. Sebep oldun, karıştırma dediler. Biz veren bir peki dedim. Şimdi onların da hayranı mani olmak istemiyorum. Yapılıyor inşallah Rahman. Şimdi gelecek. Onun hakkındaki mevzu. Kim mevlide tazim ederse şimdi bizim Önceki işimiz Sinan Erdem'e gelişimizde niyetimiz ne oldu? Kainat Efendisi'nin bu alemi teşrifinin bize rahmet oluşunun hatırasına ona hürmet için geliyoruz. Toplanıp merasim yapacağız. Ve kainat sebebenlik rahatı. her kim mevlid okunmasına sebep olursa şimdi bu sebep olma tamam ben de burada sebep oluyorum tabi bu işlerin çoğunu ben bu millete anlattım hep. Faziletten hep ben yazdım. Hiçbir kitapta kaynaklarını falan veren olmadı benden evvel. Doğruyu konuşalım. Şimdi kıraatına sebep olursa bu sebep olmakta sen de olabilirsin. Nasıl olabilirsin? Evinde bir yemek verirsin. Ama mahallenin zenginlerini çağırma. Zengin de çağırabilirsin ama evvela fakirleri Suriyeliler var, mülteciler var, muhacirler var, garipler var. Şöyle bir çorba pişirsen, birisi de gelse Mevlid'i Arapça okusa, salavatlar getirse, sonra da bir yemek ikram etsen. Çok önemli. Ha burada komşudur, zengindir, fark etmez. Komşu olduktan sonra zengin fakir, komşuluk hakkı var. Ayrı bir şey. Ama fakirleri sakın sofranızdan mahrum etmeyin. Sebep olursa la minet dünya illa bil iman ve edhul cennete bi ghayri hisab. Bu kişi imanını kurtarmadan dünyadan çıkmaz. Mutlaka Müslüman ölecek. En büyük korkumuz son nefes. Ve cennete hesapsız girecek inşallah. Tamam mı? Sebep olun yani. Arada yaparsanız bir yemek Yemek ikramı çok mühimdir Mevlid'de. Bir sofra mutlaka kurulmalı peşine. Ama deve kesemezsin, öküz kesemeyebilirsin. Bir pide de olur, iki hurma da olur. Bir şey ver yani, bir su, bir şey. İkram. Hasen-i Basri'i radıyallahu teala tabiinin en hayırlısı. Ne buyurdu? 130 sahâbi görmüş. Ve ditü levkânil misri cebeli uhud İsterdim ki Uhud daha kadar altınım olsa zeheben, Fen fakto Allah kırat mevlidinde bu efendisinin mevlidinin teşrifinin anısına onu okutturayım, dinlettireyim diye, uut kadar altını o uğurda fakirlere yedirsem, içirsem dağıtsaydım, milleti toplasaydım. Ya ne, ne mevlitler yapmışlar geçmiş büyüklerimiz, eski hükümdarlar, Kökbörü hazretleri herhalde ilk Türklerden, Babil, Erbil, Erbil, Erbil hükümdarı. Bunun burada, bu kitap Mevlid Kıraatı çok acayip bir şey. O ne ikramlar yaptı ya? Yapıyordu. Otuz bin deve, 40 bin koyun. Bütün alimler, veliler toplanıyor. Siyeri okuyorlar. O arada bir senede kitap yazanlar getiriyor. Efendimiz hakkında yazdıkları kitapları hükümdara takdim ediyorlar. Yedi gün, on gün o kitap okunuyor. Bütün ulema, evliya o siyeri dinliyorlar. Yemekler, içmekler maşallah. Bu türkler de bu işe çok kıymet verir. Çok kıymet verir Türkler. Selçuklu var, ondan geriler hep bu mevlit şeyine çok önem verirlerdi. İnşallah şimdikiler de verirler. Yani mevlit okunsun diye keşke Uhud daha kadar altınım olsa da versem. Marufu u Kerhi Evliyaullah'ın reisi ya. Marufu u Kerhi ne demek ya? Kaddesallahu aleyhi ve sellem. Velilerin velilerin. Cüneydi Bağdadi'lerin hepsi ona bağlı. Bütün tarikattan silçileri ona bağlı. Hz. Ali'den gelen bütün tarikat Nakşi'de yok. Nakşi dışındaki tarikatların bütün silçilesi kime çıkar? Maruf-ı çıkar. Kattesallahu aleyhi ve sellemle aziz. Men heyye ta'amen lecdi kıraat mevlidin nebi. Kainatın efendisi mevlidi okusun diye bir insan yemek hazırlarsa. İlla israfa lüzum yok. Yemek. Bir pirinç. üstüne birkaç et serpersin. Et yok. Sırf pirinç de olabilir. Ne yapacağız? Pirinç ucuz değil mi? Kaça kurtar bilmiyorum. Ekmekten iyi herhalde. Ve cema ihbanen kardeşlerini de toplarsa. Müslümanları çağırırsa, kandil yakarsa, o zaman lamba yok ya, millet tabii gözünü görmüyor, gözünü görmüyor, gece vakti toplanıyorlar Mevlid'de. Onun için kandil yakmanın önemi var, fazilet. Neden? Millet önünü görsün, yüzünü görsün. Şimdi tabii lamba yani. Lambalar güzel, aydın yapacak. mevlit okunan yeri böyle, ferahlı yapacak. Ve lebise cediden yeni elbiseler giyerse, yeni derken evindeki en temizini yani. Tebekkara buhur saçarsa, ve tat kendi koku sürerse herkes kokunuzu sürünün. Ama bir de buhur yakacağız. Zaten sünnettir. Cam mescitlerinizi buhurlayın buyuruyor hadis-i şerif. Tazimenli mevlid Nebi. Niyet ne? Kainat efendisinin mevlidi okunacak. Onun doğum ayı, doğum gecesi mevlid içeri Şerife hürmet için. Ve değer vermek için. Haşarallahu amel kıyameti. Ma'ariful ulaminen Nebi'in. Bu kişiyi Allah Teala mahşere peygamberlerden ilk fırka ile beraber haş ilk fırka kim gelecek peygamberler bu onlarla beraber gelecek. Ve kenefi alaalliyin, alayu'lliyinde derecesi en yüksek mertebede olacak. Tabii ki namaz şart. Tabii ki oruç şart. Tabii ki zekat vermeyene nasip olmaz. Biz burada onları anlatmaya hacet görmüyoruz yani. Vazifesini, farzları, vacipleri yapmadan sade mevlitten adam kurtulamaz yani. Bunu yine de biz izah etmiş olalım tabii ki. Bunu her zaman söylüyorum zaten namazı terk edenin hiçbir ameli kabul değil. Bunu her zaman söylüyorum. Ama yine de söyleyelim. Millet yanlış anlamasın yani. Bir mevlüt okuyayım, geçeyim, kurtulayım zannetmeyin. Ama biz zaten farzları, vacipleri yerine getirmeye çalışanmış Müslümanlarız. Mümkün mertebe haramlardan sakınıyoruz. E bize bunlar tesir eder, fayda verir. Seri ise katıyı. Kaddesallahu sirrahû. Evliyanın reislerinden, kimin şeyhi? Cüneydi Bağdadi'nin şeyhi. Aynı zamanda nesi? Dayısı. Çok büyüktür o. Ne buyuruyor? O da Maruf-ı Kerhi'ye gider. O da onun müridi. Men kasada mevza yukrav fî mevlidün nebi. her kim mevlidi şerif okunan bir yere niyet edip yürüyerek veya işte arabayla neyse kasıtlı yani. Niyet şart. Niyet üzere giderse Şimdi Sinan Erdem'de mevlit okunacak mı? Okunacak. Sen oraya gereken ne kast edeceksin? okunan yere gidiyorum. Fakat kasada ravlatem riyadil cenneti Cennet bahçelerinden bir bahçeye niyetlik çıkmış olur. Leonardo da Vinci dedi elkelme odağı. İlla lü muhabbetin nebi sallallahu aleyhi ve sellem. Bu adam meyve okunan yere niye gider? Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellemi sevdiği için gider. Sevmeyen gelir mi? Gelmez. Sevmeyenin ne işi var? Danscaya gider, dincye gider, donsuza gider. Hem de bilet alır gider. Hem de elli bin lira, yüz bin lira para alır gider. Ama bedava Mevlid'e gelir mi? Gelmez. Peygamber sevgisi yok adamda. Peki ne buyurdu sallallahu aleyhi ve sellem? Bu hadis sahihtir. Kim beni severse cennette benimle beraber olacak. Bu sevgiyle geliyor muyuz inşallah? Bütün insanları getiriyor muyuz inşallah? Kapıda kalalım, bacada kalalım. Olsun. Ses dışarı verecekler herhalde. İnşallah ses sistemini kurallar, Salonları da var, bir şeyler var. Cüneyd ibadadi buyurdu. Kat desallahu siddiro Sultanu'l Aarifin. Yok, Seyyidu Taife. Allah'ı bilenlerin efendisi. Men Hazara mevliden Nabi sallallahu teala aleyhi ve sellem. Azza ve kadiraufa kadfaze bileman kim mevlit meclisinde bulunur ve hürmetli edepli terbiyeli olur, şanına tazim ederse fakat vazı bile var. Dünya vağret korktuklarından eman ve kurtuluşa ermiştir. İmamü Şafii buyurdu, rahimullahu teala. Men mevli ikvanen, mevlid cemaalim evliyevi ihvanen evlidi için kardeşlerini kim toplarsa veya tamen bir yemek hazırlarsa, bizde lokum işte şeyimiz. Ne yapalım? O kadar adama irmik elvası kim verecek ya? Böyle bir zengin daha çıkmadı. He? Şeyde fıstıkta. Hakiki olacak. Hakiki fıstık var ya 30 40 bin kişiye falan bayağı bir tutar, çok tutar. <gülüyor> Tabi ya. Ama belki bir daha bir zengin çıkar, bir daha sene mevlite yapar, ben bilmem. Ve ahla mekanen bir yer tahsis eder. Ve amile ihsanen insanlara bir ihsan, bir hediye, şöyle bir ufak bir şey. İşte biz de de Çamlıcak'ta çoban armanaysa bir lokum, ne yapalım şimdi? Ve sonra sebebeli kıraati okunmasına sebep olursa milletin toplanmasına, meclisin kurulmasına, kainat efendisinin anılmasına sallallahu teala aleyhi ve sellem ona salavat şerife okunmasına. Allahum salli ala seyyidina Muhammed ve ala alihi ve sahbi eftele salawatike adada ma'lumatike barik ve barik selam kedalik. Ba'se Allahu me'l kıyame. Kıyamet günü Allah Teala onu diriltecek. Masud liqine ve şühedai ve salihin. Sıttıklarla, şehitlerle, salihlerle beraber diriltecek vekun vi cennetin ne'im nimetlerle dolu cennetlerde zevklenecek bu sevgi adamı nerelere götürür kimi sevdiğine bağlı vakal el iman fahruddin razi rahimeullah teala iman fahruddin razi hangi vahabinin ilmi ona yetişebilir hangi mezhepsizinin ilmi ona yetişebilir hangi hocam diyen profun, doçun ilmi ona yetişebilir he Müfessirlerin reisi Fahru Razi. Mahamüşşahsin Kara Mevlid'inde Nebi sallallahu teala aleyhi ve sellem Bir adam mevlidi tuzun üstüne okursa, evburr'ün buğdayın üstüne okursa, ev şeyin akarım mutlaka yenecek olacak. Yenilecek maddelerden ağızdan yenilecek bir şey okursa illa il bereke. Mutlaka o şeyde, mamulde, üründe bereket. Manevi, maddi Çoğalma, yani bereket hasıl olur. Ve fikul şey ve sallelim O yenilen şey nereye ulaştıysa ondan tabii mideye gidiyor. Mideden biliyorsunuz o hazmedilip efendim gereken uzuvlara gönderiliyor. Sevkiyat var içeride. Hangi uzva? Tamara, sinire, beyne, işte ciğere, herkesin tabii ki yediğinden içinden giden her tarafa ulaşan maddeler var. Kan oluyor. Orada kan zaten her yere gidiyor. Kanda yediğimiz şeylerden oluyor. Efendim, o kanda girmediği yer yok zaten. Mutlaka o nereye ulaştıysa orada bereket zuhur ediyor. İnşallah damarımız da açılır. Ya Rabbelakir. Fe ne bu. Ve la sekurat tegafirallahu Allah'ın nimeti Allah indinde makbul. Ekrim ulkumuz. ekme ikram edin. Değer verin ekmeğe. Fe ne Allah sekurat tegafirallahu le Yurul Mensurda Suyuti İmamı Suyuti naklediyor bu hadisi. Tâberani'de de var. Allah göklerin, yerlerin bütün bereketlerini ekmeğin emrine vermiş. Ekmeğe değer verin. İşte ekmeğe değer vermenin bir anlamı da ne oluyor? Kırıntılarını toplayın. Yere düşürmeyin. Tabağa çanağı onunla sildiğiniz zaman atmayın. Mutlaka ekmeği yiyin. Ekmeği bekletmeyin. Ekmek sofrada çorba gelmedi. Ekmekten mutlaka ne yapın? Başlayın. Sırf sen de olsan yetersin. Senin değerin Allah'ın da de büyüktür deyin. Yani çorba gelmedi diye bekletmeyin ekmeği. Dolayısıyla Allah Teala onun ona değer vermiş. Yenilen maddelere, helal maddelere Allah değer vermiş. Değil mi? Ne diyoruz? Allah'ın nimeti diyoruz. Değil mi? Yere mere koydurmuyoruz, düşürmüyoruz. Eskiden böyleydi. Şimdi bilmiyorum ne yapıyorsunuz. İşte o nimet üzerine Mevlid-i Şerif okunmuş olan nimet içine girdiği zaman vücudun hangi zerratına ulaşırken devamlı böyle sallanıyor durmuyor. allah Teala diyor ki sakin ol. Hani bazı bir yerine bakıyorsun pıt, pıt pıt pıt atar. Ben uykudayken bazı bir yerlerim atmaya başlıyor. Kolum şuralar Cık, ne oluyor ya diyorum. Onlar da acayip işleri var biliyorsun Zikrediyorlar şu oluyor bu. Başka Adi Şerifler var o hususta. Şimdi kendi elinde değil. İstesen attırabilir misin oranı? Bir defa gözün damar tak tak Sizde olmaz mı? He? Yok belki ben sadece ben de oluyor zaten Baktım kimse bir şey demiyor Şimdi bu noktada allah Teala diyor ki sakin ol O da diyor ki ya Rabbi diyor Ben ne sakin olayım Bu adamın günahları var Ben bunun içine nimet olarak geldim Üzene mevlidine bir okumuş Sen bunu affetmeden ben sakin olmam diyor Ve Mevla'dan senin mağfiretini alıyor anladın? Ben Kur'an Mevlid-i Nebi sallallahu aleyhi ve sellem. Alâma Şerif bir suyun üstüne okunsa Şimdi ben lokumların üstüne okuyacağım Bütün hepsini açacağız Kaç koli Hepsini öfleyeceğiz. Anladın? Ne yapayım? Sizin yapacağınız yok bir şey Bari bedava lokum yemeyin, bir mevlid lokum yiyin He? He ona göre Amin, ben sizi düşünüyorum Fem-i Şerifemize el ama bir daha sana böyle yapmayalım dedi. Bir proje üretti. Bizde çok akıllılar var. Bizim Seyfettin Hoca çok akıllıdır. Dedi ki bir şey söyleyeyim. Ne dedi? Sen dedi bir suya oku dedi. Hamurunu yaparken kazana hepsinin içine birden girsin. Dedim ki çok akıllısın dedim. Bilsinlik indir, bindir, kapak aç. Canımız çıkacak. Ne yapalım? Taşıyorlar. Ben taşımıyorum da. Benim de nefesim yetmiyor. Hepsini üflüyorum ya tek tek. Nefesim yetmiyor çok. Bir daha öyle suya okuyacağım zemzeme, Saç-ı Şerif'in suyuna ondan sonra onu bir vereceğiz kazana <gülüyor> He? İnşallah, yaşarsam O sudan diyor, kim içerse burada şimdi hem mevkülattan olacak hem de sudan olmuş olacak De kalbe vel fenûr ve rahme Kalbine bin tane nur bin tane rahmet girer Kharace min ve ''İçinden bin tane kin ve nefret, bin tane hastalık ve illet çıkar.'' ''Ve lâ imûdze elkel kalb ''Aşk meselesi, mahabbet meselesi, itikat meselesi, sıdku sadakat meselesi, inanarak, ihlas meselesi...'' ''O itikat var ya o itikat. adamı ne yapar biliyor musun?'' ''Bütün doktorlara aciz bırakır, öyle şifa yaratır Allah, inananlara.'' ''Kalplerin öleceği günde onun kalbi ölmeyecek.'' Ne demek iman nuru sönmeyecek. Ölüm şekeratına girdiği zaman Allah demeyi unutacak. Ama bu kullar unutmayacak. Ve <gülüyor> sallallahu Bunu da yaptım bir arada şimdi yapmadım bu seneler. Onun için cüzdanımda da para yok. Bu bir senedir cüzdanımda para durmuyor, para yok. Eskiden olurdu biraz para. Nedir anlamadım. Kartta kullanmıyorum. Bir de gidiyorum bir şey oluyor, yandaki arkadaştan borç alıyorum, oraya veriyorum, oradan sonra onu ödüyorum, bir acayip işlerim var. Ha bak ne diyor, her kim mevlidi diyor, gümüş veya altın, neyse şimdi kağıt, paraların üstüne okursa, o paraları diğer ile karıştırırsa, ben yapmıştım onu, okuduğum parayı hiç cüzdandan çıkartmazdım. Onu vermezdim, cüzdanın parakası kalmaz. İki senedi param yok diyorum, daha bunlar şahit. Ne biçim bir şey oldu bilmiyorum, param yok demiyorum yani. Cebimde durmuyor yani, cüzdan da para kalmıyor. Bir şeyler oluyor. Çocuk para istiyor, diyorum oğlum versin, yanındaki amca versin diyorum, ondan sonra ben adama veriyorum. Böyle bir şeyler oldu bana. Halbuki Mevlüt okunduğu zaman öyle değildi. Bu sene yapmak lazım. Param üzerine okursa diyor, o parada bereket vakı olur, sahibi fakir olmaz, Efendim sallallahu aleyhi ve sellem, bereketiyle bir daha seneye kadar yani bir daha Mevlid'e kadar da eli hiç boş kalmaz. Eli, cebi boş kalmaz. İnşallah. Sizin paralarınıza da ben okuyacak değilim arkadaş yani. Arkadaş suyunuza okuduk, lokumunuza okuduk. Ben sana ne diyorum? Mevlid okuyun bu kitap. Mevlid kıraati. Burada sağdan başlıyor. Osmanlıcası Arapçadan daha zor. <gülüyor> Türkçe diyorsun ama Arapçadan... Daha zor. Kur'an-ı Kerim'i bulvarı ke burada sağdan başlıyor. Mevlidün ne bir Arapça. Bu sağdan Arapçası işte. Okuyan ne var? Paranala sen oku ya. İmam Celalüddin Suyuti katasallahu aleyh. Ne buyurdu? Mamin beytin hangi evde? Evnesinin hangi camide? Ev mahalletin hangi mahallede? Şahesine i̇şte neredemde okunacak? Türkçe okunacak. Kur'an-ı Mevlid-i Nebi sallallahu aleyhi ve sellem. Mahalle diyor. Şine neredemde mahalle. Yal olsun. Mescit değil ev değil. E mahallede de okusa aynı diyor. Yolda da okusa aynı, o, oranın mahallesinde. Yani o bölgede, orada okunacak işte, kapalı yerdeyiz. Açık da olsa fark etmez, o mahalleyiz. İlle haffetil melâketü zâlkel beyt evül mescide, evül mahalle, o beyti, o evi, mescidi, mahalleyi melekler kuşatır. O sâlletil melâketü alâhli mekani mekânî ammevullâhe bil rahmeti ve Melekler onlara feyiz yağdırmaya başlar. Allah Teala rahmetiyle, rızasıyla orayı kaplar. Siz ki benim sevgilimi anıyorsunuz, salavat okuyorsunuz. Allahu salli ala seynna Muhammed ve ala alihi ve sahbihi sellem. bin <gülüyor> nuri. Nurla çevrilmiş olan özel melekler, Cebrail, Mikail ve İsrafil ve Azrail aleyhisselam taçtan, nurdan taçları var. Dört büyük melek ve <gülüyor> Allah'ın Allah indinde saf saf dizilmiş Beyt-i Ma'mur'da namaza durmuş melekler ve <gülüyor> arş-ı etrafında tavaf eden melekler vel kerubiyyûne kerubiyyûn sadece kadir gecesi görünür öbür melekler bile onları tanımaz el müsru'ûne fî taatillah Allah'ın taatına en evvel koşanlar kerubiyyûn melekleri meleklerin içinde özeldirler onlar ancak kadir gecesi falan öbür melekler görebilirler başka zaman göremez o kadar zikirle meşgul hepsi beraber fedü musallûne alâ men kâne sebeben kıraatı mevlidine sallallahu teala aleyhi ve sellem kim mevlid okunmaya sebep olduysa sebep olana salat, feyiz ve rahmet yağdırırlar mami müslümin kurefi mevlidün nebi sallallahu teala aleyhi ve sellem kimin müslümanın evinde mevlid okusa illa rafallahu subhanu teala el kahta, Allah teala kıtlığı kaldırır, vel veba salgın hastalıkları, vel hüzne üzüntüyü, sadece Karı koca mutluluğu için ne tavsiye edersiniz? Pasta tavsiye ederim. Üç tane de mum yakın, karşısında da göbek atın. Tövbe Rabbel alemin. Ondan sonra iki saat sonra da birbirine bıçak çekin. Karı koca birbirimize girin. Mevlid tavsiye ederim. Mevlidi Şerif okuyun. Hanım da dinlesin, çocuklar da otursun. He? Hanım da Mevlid'e özel bir şey hazırlasın. Yata komşuyu çağırmasanız bile. Aile saadeti. Üzüntü gider diyor. Sen çakmıyorsun ki işten, bu kadar kitap yazdık, nerede ne çaren var, aramıyorsun çareni. Sonra bana geliyor, ne tavsiye edersin? Boşanmak üzereyiz, ben ne yapayım? Namaz yok, abdest yok, zikir yok, salavat yok, ben nasıl kurtarayım senin nikahını ya? Sen de aile saadeti olabilir mi arkadaş? İslam üzere değilsin ya! Üzüntüyü kaldırır vel harka, yangını kaldırır vel garka, seli kaldırır vel afat, Afetleri kaldırır vel beliyat veliyaları kaldırır vel buğza kızgınlık ve nefreti kaldırır vel hasede kıskançlığı kaldırır ve aynı i kötü nazarı kaldırır vel lusuz hırsızları kaldırır aynı heliz zalikel beyt. O haneye yanaşmaz bunlar diyor. Ben sediyorum 10 dakika bu. Her cuma gecesi okusanız var ya perşembe cumaya bağlayan gider bu gece. Okusun yani var. Hanım okusun evde çocuklarla sen sohbettesin. Olsun aynı evde bunlar bereket nazil olur. Ey dama tevennallahu aleyhi cevabı münkerin ve nekir Münker nekirin şu halde cevabı Allah öldüğü zaman kabrinde ona hasan edecek ve ku'rfe mak'adi sidkun inde melikin muqtadir kudretli padişahın katında çok sadık makam olan cennette nimetlenecek olur evet İbnü Cezeri meşhur İbnü'l-Cezeri yani Allah meycan, İbn -i Hacer Eytemi İmam Kastalani, Bukhari Şarihi. Çok büyük isimler bunlar. Buyurmuşlardır ki, Mevlid kıraati okunduğu yıl için umumi bir emandır. Genel güvence geliyor memleketlere. Ve maksadan aliyet için acil bir bişarettir, müjdedir, evet. Mevlid'i bir kere okusa diyor, bir daha seneye kadar tam bir sene melekler orayı kuşatır diyor, bir sene. O kadar müjdesi var. Evet. Harun Reşit zamanında Basra'da çok günahkar, nefsine zulmeden asi bir adam pis işleri sebebiyle şehir halkı onu akır görüyorlardı. Ama o Rebül ayı geldiği zaman elbiselerini yıkardı. Güzel kokular sürünürdü. Ziyafet hazırlardı. Mevlid okurdu. Mevlid okuturdu. Senelerce devam etti. Rebül Evvel'e mahsus. Peygamberim diyor benim diyor. Seviyor. Muhabbet var. Onun için bu aya değer verin. Bak Salı gecesi önemli. Haftaya Cuma Mevlid önemli. Bu ay Rebiülevvel ayı. Bak dikkat edin adamın ne kadar günah vardı. Öldü. Kimse cenazesine gitmedi. Bozuk adamın biri dediler. Ama bütün ulemaan, evliyanın rüyasında onlara nida geldi. O gece ertesi gün cenaze kalkacak. Yahelel el Basra Ey Basra halkı Allah dostlarından bir velinin cenazesinde bulunun bakalım Şimdi bu adam öyle bozukken sırf mevlitten kurtulmuş değil Ama ölmeden evvel o mevlidin bereketiyle tevbe nasip oldu demektir Kafanı çalıştır Yoksa adam sarhoş ölüp de mevlit onu kurtarmaz Ama sen bir iyilik yaparsan Allah ve Resulü yetişir Nasıl ki salavatı çok okuyan adam. Ne kadar günahı vardı. Yüzü sipsiye oldu meselesi. Bu yeni çıkan kitabımda Mevlid'e adam var ya. Sinan Erdem'e yetişiyor benim adam inşallah. Düğümleri çözen kıymetli salavat. Neymiş adı? Kıymetli. Düğümleri çözen kıymetli salavat. Öyle salatlar var. Hiçbir iş hiç kalmaz. Hiç. Ki Düğümleri çözen. O kadar önemli salavat yazdık orada. Orada bu kıssa geçiyor. Yüzü kapkara olan kaynaklarıyla beraber. Nasıl ki Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem geldi yüzünü elini sürdü. Sıvazladı, yüzünü nur oldu adamın. Yoksa helak olmuştu. Çünkü neden? Ben vefalıyım diyor sallallahu aleyhi ve sellem. Ben vefalıyım. Beni unutmayanı ben unutmam diyor sallallahu aleyhi ve sellem. Beni seveni zayi etmem diyor. Şefaatimden mahrum etmem buyuruyor sallallahu aleyhi ve sellem. Onun için velinin cenazesine şaşırdılar Cennette onu ipekler görmüş, giymiş vaziyette gördüler. Defnettikten sonra sen bu fazilete neyle ulaştın dediler. Dedi bir tazıyım Mevlid-i Nebi sallallahu aleyhi ve sellem. Mevlide hürmet ettim. Anladınız mı? Yani Efendimizin doğum gecesine, doğum gününe ve böylece evet. burada da çok nakiller vardır. Birçok zatlar çıkıntılarından Mevlid-i şerif bereketiyle kurtulmuşlardır. Yani siz şu zikir diyorum, şu dua diyorum, şu virt diyorum, Hizbül bahar diyorum, şu duruyorum. Bu kadar e, rivayetler yazıyorum size. Mevlid onlardan aşağı mıdır zannediyorsunuz? Bence hepsinden kuvvetlidir. Mahabbetle olduğu zaman. Huzur ve rabıta üzeri olduğu zaman. Sallallahu teala aleyhi ve sellem. Evet. Burada da kıssalar 65, 66, 67, Gidiyor. Evet. Ne kadar rivadetler var burada. Allah Allah ben bu kadar yazdığımı da hatırlamıyorum ya. <gülüyor> Mevlid kutlamanın sebep olacağı bazı faziletler. Bunları okursunuz inşallah. En azından her sene Mevlid ayında bir kere Mevlid kıraatını okuyalım kitabı. Mutlaka okuyorum çok uzun bir kitap değil. E bir de Mevlid ayında mutlaka hiç olmazsa pazartesi ya pazarı pazartesiye bağlayan ya da perşembeyi Cuma iki gecede münasiptir. İki gecede münasiptir. Kainatın efendisi kendi doğumunu ne gün kutluyordu? Pazartesi oruç tutuyordu. Dediler niye? doğum günümdür kutluyorum, oruçla kutluyorum diyor. Salla O kendisi şükür için kutluyordu. Ama biz onun tabii ki e, ne diyeyimse e, doğumunu kutlarken oruç tutmuyoruz. Çünkü alimler e, böyle münasip görmüşler. Bayram günüdür Yayın için. Afiyet olsun Allah Teala'dan sizler üzerine bereketler nazil olsun. Amin. Evet. Şimdi burada bütün delilleriyle beraber bu mevlid-i şerif sizin önünüzdedir, size arz ediliyor. Efendim, okumanın faziletlerini e, daha ziyade inşallah istifade edersiniz. Kasire-i biraz başlayacağım. Yani Orada da Mevlid Bahri'ni okuyacağım. Burada da biraz başlayacağım. Belki bu ayda hani dört sohbet çıkar. Şeyde. Perşembe gecelerini söylüyorum. Değil mi? Üç daha var. Evet. Mevlid-i Bir daha Bürdek-i Şerif okuruz. Orada okuduğumuzu okumayız. Böylece Bürdek'i de hatmederiz inşallah. Bürdek-i Şerif'in beytleri de sizler üzerine nazil olur. rahman. Şimdi, efendim kardeşlerim. Arkadaşlar, size özel, demişler Mevlüt aynı özel, Şecere-i Nebeviye Risalesi. Bu mübarek kitap tercemedir. Başında yazdığım büyük bir alimin Dimeşki eserinden. Burada Kainatın Efendisi'nin sallallahu teala aleyhi ve sellem amcaları, halaları, teyzeleri, dayıları, oğulları, kızları, sarıkları, cübbeleri, takkeleri, mifelleri, zırhları, Okları, kapları, çanakları, neler, neler, neler, hepsinin adı bile var. Anladın mı? Şecere-i Nebevi, atalarından geliyor. Ee, efendim, kıymetli babalarından geliyor. Cenese-i Şerif'ini beyan ediyor, Adnan'a kadar. Ondan sonra birçok Efendimiz'le alakalı önemli mesele. Yani ayıp değil midir, bizler için ar değil midir, utanç vesilesi değil midir? On hürmetine yaratıldık, onun şefaatine muhtacız. O elimizden tutmazsa helak olacağız diye biliyoruz, inanıyoruz ve onun hakkında onun ailesi hakkında hiçbir şey bilmiyoruz. Bazı sporcuların efendim, şarkıcıların, türkücülerin özel hayatlarını efendim sallallahu aleyhi ve sellemin hayatından daha fazla biliyoruz. Bu ne kadar ayıp bir şey değil mi? Yarın ahirette ona, on nasıl varacağız, ne yüzle varacağız? Hatırımda kalmıyor. Hatırımda kalmasa bile inşan, şecereyi, nebeviyeyi okumaz mı ya? Her sene Mevlüt ayında bir kere okumak lazım. Unutuluyor. Unutuluyor. Teyzelerini kim sayabilir şimdi? Halalarını kim sayabilir? Hanımlarını kim sayabilir ya? İçinizden hanginiz doğru sayabilirsiniz? Annelerimizi ya? Özböz annenden ileri annelerimizin ismini sayın desem sayabilir misiniz ya? Bu ne ayıptır ya? Mevlüt ayındayız. Rezil olmayalım Resulullah'ın zorunda. Sallallahu aleyhi ve sellem. Şecere-i Nebeviye. İki, Ahlak-ı Nebi Risalesi. Ahlak-ı Nebi'yi ne tercüme ettim. Kimin kitabıdır esasen? Söyle bakayım. Söyle. Birisi söyledi şuradan. He? Korkma ya. Ya, şu kitabı yazdım seneler oldu. Ve kitapta yazıyor bu. Hatırına gelmiyor okudun olur mu hocam ya? Yapma mı muharek. hareketi? Abdülvahhab es şarani İmam-ı Şarani, evliyanın reisi Kutbulak -e tap ya. İmam Şahrani Efendimiz'in ahlakını yazdı. Ben de oradan tercüme ettim. Ben uyduracak halim yok. Ahlak-ı Orada ne biçim ahlak var biliyor musunuz? Hatırlıyor musunuz? Efendimiz sallallahu aleyhi ve insanlarla muamelesi, fakirlerle muamelesi, efendim birisi çağırsa ne yapardı, şunu ne yapardı, tevazu, ahlakı, cömertliği, yani hayası, utanması, insanlığı, faziletleri kısa! Ama hemen okunabilir ya! Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in ahlakı on sonra peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, Hangi dualarlar rüyada görürüz? Adam bana diyor ki ne yapsam da rüyada görürüz? Ya kitabını yazdım dedim Haberi yok Ben sana şimdi burada yemek tarifi gibi Sokağın ortasında nasıl tarif vereyim ya? Şu rekat namaz kılacak, şu okunacak bucak Onu kim yazdı? Onu da tercüme ettim, kimin kitabında? İmam-ı Nebhani Yusuf-ı Nebhani'nin Saadet 40 tane fayda var Kırkından hangisini yapsan Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem görürsün. Bazısında yüzde yüz denenmiştir, bazısında da buyuruyor ki, bir daha cumaya kalmaz görecektir. <gülüyor> ve gören de uyanıkken de beni görecektir diyor. Hadis sahiptir. Rüyada gören, yakındır uyanıkken de görecektir. Bukhari hadise. ''Men ra'ani fil menâmi feseyirâni fil yekazı'' Nasıl uyanıkken görecektir? Ha çok evliya olur makamı yükselirse efendi hazretleri gibi dedi hastanede Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem geldi İbni Mesut'la beraber böyle düzeldi o, Ha o efendi hazretleri tabi ki Onu ben makamına biz yetişemeyiz Ama Dünyada rüyada gördünse Uyanıkken e, mahşerde cenneti Yok uyanıkken ne demek biliyor musun Ölmeden evvel Son nefeste geliyor imanını kurtarman için şefaat ediyor Ölmeden uyanıkken görecektir Rüyada görmenin çok önemi var. Rüyada görene bu müjde var. Biraz dikkat edelim, gayret edelim. Görmek için uğraşalım, öyle mi? Uğraşalım mı? O kırk faydanın kırkını da yapalım mı? Yapalım, bir cuma gecesi öbürü ne diyor, pazar... Orada tarifler var. Yeni det buldum daha dolu kitaplarda, ilaveler yapacağım. Mutlaka yüzde yüz görür diyen şeyler buldum yeni ya. Allah Allah! Der ki de en azından şimdilik şey çünkü kitaplara ilave zor, baskı değişiyor, kağıt değişiyor, ise bene numara değişiyor, sayfa değişiyor, bayağı iş çıkıyor ama farkındaysanız hep ilerletiyorum, daha güzel daha güzel hep size arz etmeye çalışıyorum. Dördüncü Risale, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'i sevmenin alametleri. Herkes seviyorum diyor, laflan olur mu? Olmaz. Alametleri nelerdir? Bu çok önemli sünnet-i seneye, ittiba, muhabbet, itaat, salavat-ı çok zikretmek. Allah salli ala seyyidina muhammedin mu ve ala aleyhü sallam. Mu'cez hayat. Beşinci insan. Bak kampanyanın içinde bu var ya bu. <gülüyor> bunu var, <gülüyor> Matbaalar aciz Çok kalite bu. Bir sayfaları var, bir süsleri var, bir renkleri var. Sayfasına kurban yani. Ya böyle bir kağıdına. Öyle muazzam bir kitap. Bu kitap da burada, mühürü şerif arkasında ziyaret eden şefaat anail olur. Salavatla her gün bakan. E yani 770 sayfa. Hadi fiiris işte çık, onu çık, bunu çık. Ortadaki başlıkları bölümü 700 sayfa en az. ilim var. 700 sayfa. Hani diyordu ya Takoz gibi kitap yazdım diyordu. Hakikaten o Takoz gibi yazmış yani. Ben Takoz gibi yazmadım ama maşallah çok mübarek. Değil mi? Ciddi, bereketli kitap. muciz hayat. Bunda efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin doğumuyla alakalı bütün meseleler doğumundan evvelki ruhlar alemi, ondan evvel nurlar alemi, ilk yaratılan olması, nur olması, vesaire Kureç kabilesinin faziletleri Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, ilgili kısa, mucer, çünkü uzunluğu yazsak 10 cilt, 20 cilt, 30 ciltte gider. Ama kısaca da olsa bu nedir bu kitap biliyor musun? Esasen ne bu kitap? Berzenci Mevlidinin metninin manası ve sonra şerh ve izahı. Anladınız mı? Böyle bakacaksınız. Halime-i Saadiye'nin Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme emzirmesi. Bak açtım şimdi. 319. Süt annesinin emzirmesi. Şimdi bu metni şerif. El metni şerif diyor. Metni şerif. Daha sonra Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'i genç ve kuvvetli olan Halime-i emzirdi. Ama daha önce süt anne olmak isteyen kadınlardan her biri fakirliğinden sebep yiyecek bulamayacağı, bunun da çocuğa zarar vereceği şeklindeki Düşüncelerinden dolayı onu reddedip istememişti. Yavruya yazık olur diye, bizim sütümüz yok çünkü azığımız yok. Fakat Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'i aldığı gün henüz akşam olmadan Halime annemizin geçimi, çektiği darlığın ardından bollaştı. Göğsü inci gibi süt taneleriyle dolup taştı. Bu metin, Berzenci okuyorum ya mevlit? bunları söylüyor işte. Halime onu sağ göğsünden emzirirken Diğerleriyle de Damra ve Abdullah bin Haris adındaki süt kardeşine süt veriyordu. Yani Efendimiz almıyordu öbürünü. Süt kardeşim var, hakkı var diye. Böylece Halime, zayıflığın, fakirliğin ve el darlığın ardından zengin ve şişman hale geldi. Yanındaki yaşlı deve ve koyunlar semiz oldu. Bela musibetler onun etrafından açıldı. Bereket onun ferah veren yaşantısını temsil eden elbiselerini altın alametlerle veren rengarenk nakışlardan nişanladı diyor. Yani berzenci edebiyatlı cümleler kullanıyor metinde. Geldik şerh ve izah. Şimdi Halime diye yurdunda değil mi? Taif tarafında neler yaşandı? 321'den başlıyor. Burada bu emzirilmesi ile alakalı 3 sayfa şey. Ondan sonra başlıyor. Ya Allah Mekke'de bir yavru dünyaya çıkarttı. Fatu'u bilmen Onu emzirenlere müjdeler olsun. Halime annemize bu nida geldi. Değil mi? Halime annemiz rüyasında elinden tutup onu sütten daha beyaz baldan daha tatlı ırmağa götüren bir adam gördü. Efendimiz'e ulaşmadan evvel. ''İş Halime'' ''Ey Halime iç iç'' diyordu. ''Beni tanıdın mı?'' diyordu. ''O oh, hayır, seni nasıl sen tanıyayım?'' deyince. ''En elhamdülle diküntü tehmedine rabbeki fiş serra iki ve darra iki'' Ey gidi Halime! Sen çok darlık kıtlık çekmişsin yurdunda. Fakat sen Darlıkta da Rabbine hamd ediyordun. Bollukta da Rabbine hamd ediyordun. Her halinde sen Allah'a hamdeden bir kadındın. Ben o hamdin şekillenmiş, surete girmiş kılığıyım. Ben senin Allah'a yaptığın hamdim. Şimdi Mekke'nin vadisine git. Orada geniş rızıklar bulacaksın. Orada bir nur parladı. Orada bir dolunay zuhur etti. Sakın kimseye bir şey deme. işini gizle. Sen o nuru alıp koynunda geleceksin diyordu. Ras mı geldi yani? Süt annesi rastgele miydi? Öz annesi rastgele miydi? Babası özel değil miydi? Halalar, teyzeler rastgele miydi? Bunların hepsinin faziletleri var. Ondan sonra Halime-i süt evlat aramak üzere Mekke'ye çıktı. Halime-i Saadiye Resulullah ile birlikte Mekke'den ayrılışı başlıklar devam ediyor. Halime-i yurduna vardığında yaşanan harikuladelikler. Orada ne oldu mesela? Kalp ameliyatı geçirdi. Melekler onu ne yaptı? Sallallahu aleyhi ve sellem çocukken aldı götürdüler, sırtın üstüne yatırdılar, kalbini açtılar, resmen resmen rüya değil. Kalbin çıkarttılar, yıkadılar bunda bunu anlatıyor. Karikula delikler. Ya bedeni şerifinin gelişiminde yaşanan karikula delikler böyle devam ediyor. Bak 333'e geldi tabi bu arada şer şer şer. Okutunuz mu siz bu kitabı hiç? Kaç kişi okudu ya? Yapmayın ya! Bir kişi, iki kişi ya! Bu olmaz arkadaşlar! Benim hakkım kalır siz üzerinizde. Ben gece gündüz uyumuyorum, çalışıyorum, size bir şey bırakayım diye ya! Mübarek adamlar! peygamberiniz yazıyorum, ben kendi hayatımı yazdım mı size? Yazarsam okumayın, fark etmez. Yazatabilirim kendi hayatımı da canım! Peki onu da şeyler alır, o da TV, şu bu alır da. Size lazım değil, benim hayatımı ne yapacaksınız? Resulullahın hayatı lazım size. Sallallahu aleyhi ve sellem. Anladın? ha. Bu kitapta var bu işin içinde. Mevlid Kıraat Risalesi var. O demin söylediğim kitap. Mevlidi Şerif'in Arapça metninin oldu. Bunda metin var ama bunu 700 sayfada biter. Öyle olmaz O biri Arapça sırf 10 sayfada okursunuz yani. Bunda zor olur. Bir de Hilye-i Şerif. Bu Hilye-i Şerif. Uzun bu biliyorsunuz. Hilye-i Şerif. Üstünde ne var? Kainat nese nesebi şerifi. Sağdan sonda ne var? Mührü şerifleri. Ondan sonra ismiş dört ismi şerifi. Ondan sonra altta ne var? hilye Şerife. O meşhur hilye. Hazreti Ali Efendimiz'in ifade de. Onun altında ne var? Efendim sıfat-ı şerife. Ümmü Mabed annemizin hicret yolunda çadırına uğrayan annemizin, Sahabiye annemizin tarifleri. Hadi şeriflerde geçiyor. Ondan sonra ne var altında? Şemail-i Şerife. Şemail-i Şerife Efendim sallallahu aleyhi ve sellem sıfatı onu kim sordu? Hazreti Hasan Efendimiz Hindimli bir Ali'ye sordu. Efendim sallallahsem en iyi tanıyan tanıtan oydu Hazreti Hatice Nüvey yol. Ona sordu Hazret Hasan niye? Dedi ki sahih hadis kaynaklı. Ben dedi dedemi tam 6-7 yaşında kaybettiğim için dedemi hatırlıyorum ama tam dedi gözüme getiremiyorum. Rabuta yapacağım dedi. Bak rabuta kalbimi ona bağlamam için dedi bana bir tarif eder misin dedi. bir Hale hazretleri de Lakin ev safenen sallallahu aleyhi ve sellem efendimizin şemailini, fiziki özelliklerini en iyi anlatan hindibliğe bir hale. O da o dört tane var. Burada arkasında da neler var? Arkasında da manalar var. Burada manalar var. Burada da ne var? Neseb-i Şerif, Hilye-i Şerife, Sıfat-ı Şerife, Şemail-i Şerife. Dördü bir arada kime bu terkip kime ait? Bu fakir yaptım ilk. Ayrı ayrı var kitaplarda, dördü bir arada. Şu şema i Şerife var ya aşağıda, onun bulunduğu yerde az, asla azap bela musibet ol, şema i Şerife. Seyyid Maliki Hazretleri üzerinde taşırdı. Şu Nesep-i Şerif, Efendimiz'in babaları, Adnan'a kadar, anne tarafından da Nesep-i Şerif, şu ilk bölüm. Seyyid Maliki Hazretleri, Evliya Allah üzerlerinde taşırlardı, nuska gibi. Arkasında da manaları var, ve ulema evliya buyuruyorlar ki, Sıfat-i Şerife'nin, Nesep-i Şerif'in bulunduğu mekanda, Musibet olmaz, afet olmaz, bela kalkar, işte yangın ve özellikle e, hırsızlığı söylüyorlar, korunmayı. Bunların hepsi bir arada, rahman, Lale Gül de size hizmet etmeye uğraşıyor yani. Lale Gül, Allah razı olsun, hizmet etmeye çalışıyor. Bunlar bir arada sizlere arz ediyorlar, Mevlid-i Şerif'in hatırasına, anısına tabii sizlerin istifadenizle bir kampanya yapıldığı zaman kolaylık oluyor yani. O kolaylıktan istifade edilebilir, okunabilir, okutlabilir, dağıtılabilir ve kainat efendisinin hatırası böylece sallallahu aleyhi ve sellem canlı tutulur. Canlı tutulur insanların eline, ocağına, yuvasına ulaştırılır. Rabbim bizleri hayırlara anahtar eylesin, şerlere kilit eylesin. Amin. Evet. Şimdi Bürde-i Şerife başlamadan evvel bu mübarek dergide tabii çok ilimler oluyor ben diyemedimse sonunda 91 ve 92. ismi i şerifleri kısaca size tarif edeceğiz. El-Darun Nafiu Celle Celaluhu. zararları yaratan ancak Allah. En Nafiu faydaları yaratan ancak Allah Celle Şimdi bu isim-i şerifler 89. sayfada Kainat'ı yaratan Allah'ımızın isimleri izahlar yapılmış. Çok izahlar var. Ayetlerle, hadislerle evet. Başına bir zarar gelirse, bir musibet gelirse onun müjdesi var mı? Mükafatı nedir? Allahü Teala'dan başkası fayda veremez, zarar veremez vesaire. Birçok hadis-i şerifler burada beyan edilmiştir. İnsanlara faydalı olmak, Allah'ın ahlakıyla ahlaklanın. Tehalluku bi ahlakillah. Allah Teala fayda yaratandır. Sen de faydaya sebep ol. Zarara sebep olma. Man darra Allah bi kullara zarar verene Allah zarar verecek. Ve ben şakka şakka aleyh. İnsanlara zahmet zorluk çıkaranı Allah zorluk çıkaracak. Ya yani burada çok ilim var. Mel'unul men darra'l müminene Bir Müslümana zararı dokunan veya hile tuzak kuran Allah'ın lanetine çarpmıştır diyor mesela. Hayrun nas En hayırlı insan kim? İnsanlara en faydalı olan insan. Evet, ne bu Rene İbn Malik hadisinde? Kıyamet kopuyorken اِنْكَامَةِ الْكِيَامَةُ وَفِيَدَيْهَدِكُنْ فَسْلَتُونَ Sizin birinizin elinde bir hurma fidesi olsa, o anda da kıyamet kopmaya başlasa, فَلْيَغْرِسَةَ o hurma fidesini diksin. Ne kadar fayda vermek fayda. Bir müslüman yer hurmasından yarın, sana fayda olur. E kıyamet kopuyor, bunun hurmasından kimse yemez. Sen öyle deme diyor. Sen o fidanı dik diyor mesela. Allah'ın fayda vermesi, zarar vermesi insanlar. Çok ilimler var burada, evet. Allah Teala kıyameti başımıza korkmaktan muhafaza eylesin. Allahu ammîn. Dün gece gördüm bir dün gece miydi gündüz miydi bir rüyada şaşırdım yani. Hayrallen şerrallerden. Yani, kıyamet kopma alametleri belirdi. Böyle bir şey efendi Hazretleriyle beraberiz. Baktım hakikaten alametler tuttu, tutmat derken tuttu. Alametler de tuttu dedik falan. O arada Hazreti Mehdi zuhur ettiğine dair ben aslında tabii ilginç bir şey bu manevi bir şey olabilir. Yani tam beklenen Hazreti Mehdi olmaz da Öncede de bir tecdit olur, bir Mehdi Hazretleri'nin bereketleri önceden de gelir. Her asrında Mehdi'si var, müceddidi var tabi. Böyle gördüm, sonra Bayram hocayı iram etti. O da ölmüş, yani ölü zaten. Gittim ona şöyle <gülüyor> yapıyorum. Hocam kalk dedim, Hazreti Mehdi soru ediyor, kıyamet kopya hadi kalk dedim. Birden kalktı, canlandı, dirildi. O da hoşuma gitti. Ölü bir âlimin dirilmesi görmek, ilmin ihyasıdır diyor tabirler. İnşallah ilim canlanacak. Hoca efendilerimiz artacak, medreseler çoğalacak. Efendi Hazretlerinin bu elçinet yolu dünyaya yayılacak inşallah. Yani Bayram Hoca e, mektubatı şey ederdi, güzel okurdu anlatır. Bayram Hoca Efendi şair et diye çok güzel yapardı. Bayram Hoca Efendi güzel ilimler sahibiydi çok. Yani onun dirilmesi benim hoşuma gitti, rüya güzel esasen. İnşallah hayırlara vesile ol. Biz işimize bakalım. Kıyamet başlasa kopma, sen vaza bak. Sen birine namaza başlat. Sen birine peygamber sevgisi açla. Sen birine salavat okutur. Allahumme salli ala seyyidina Muhammed Öyle mi? Yoksa akhir zaman çekilken ara kıyamet koptu kopacak. Millet ne olursa olsun diyen şefaatane aile olamaz. Milleti düşüneceğiz. Mutlaka bunları uyaracağız İnşallah. Rabbim. Cennet-i Nafi'd Cuma gecesi 100 kere okuyan Allah'a manen yaklaşır. Hangi bir dar dar dar. Celalüallah. İslam'a Müslümanlara çok zararı dokunan bir düşman. Helak olması için ne yapmak lazım? Var mı böyle düşmanlar? Var. Var. İkinci maddede yazıyor. 95'in sayfenin ikinci maddesi çok önemli. Bela musibet anında ennafe o ismi şerif nasıl okunur? Allah Allah. Cima esnasında diyor, dilini kıpırdatmadan sadece kalbiyle, ennafiyos bir şeyleri zikreden eşiyle arasında çok muhabbet hasıl olur. Al sana aile saadeti. Ebefendiğim işte 1200 kere toplam okuyan vesaire. Altıncı var, bunlar neler yazıyorum? Siz bilmiyorum ne yapıyorsunuz? Mars saatinde işte pazar günü sabah vakit vakitlerini sayıyor. Okuyan kişi yine din düşmanından helak için. Ne kadar din düşmanları var. Değil mi ya? He? Putin var. Oradan efendim. Şia var. Değil mi? Şianın Eymetül Küfr. Bidat imamları var. Ne zındıklar var. Ne sahabe düşmanları var. Ehli sünnet düşmanları var. Bunlara bir şeyler yapın ya. Ben tutturamıyorum herhalde. Ben de yapamıyorum ki de. Sizin vaktiniz daha fazla. İhlaslı mübarek adamsınız. Evet. Mesela dün ne diyorlar? Ajanlarda yani Rus ajanlarının taktiğinde işte kafasına mı sıkarlarmış ne? Ee, o diyorlar mesela bomba patlatarak, Rusların ajanlarının seni bomba patlatarak öldürüyorlarmış. Müslümanları. Çok Müslüman öldürdüler. Yani ne diyorlar? O Çeçenistan'ın sürgünleri, Ahıskan'ın sürgünleri oralardan beyan ediyorlar. 170 milyon sürgün var, 170 milyon hatta cinayet var da bunların hemen hemen ya yani 60 milyonu Türk. Geri kalan Türk olmasa da Müslüman hep. Türk şartı yok ki. 170 milyon, o Sochi mi, Moçi mi bir yer var. Orada diyor adam bir tane Rus yoktu, bir tane. Şimdi de bir tane Çeçen yok. Bütün milleti kırmış geçirmişler. 20 kilometrelik dere kan akmış, Karadeniz bütün kızıla boyanmış yani sahil. Ve hatta diyor Çeçenler yani Çerkezler, o bir kısmı o şuurda oldukları için Karadeniz'in balığını yemezler diyor. Dedelerimiz yem oldu balıklara diye. Neler mesele ya? Burus'un yaptığı mazalim aman ya Rabbelalem. 20 bin kişi bir anda kesip doğramış. Bir de cesetlerine basıp çiğneyip dereye atıyor. Ya Rabbi belalarına acil takdir eyle. Amin. Bütün düzenlerini boz ya Rabbi. Amin. Türk'ü Cumhuriyetleri tam özgürlüğüne kavuştur ya ya Rabbi İslam alemini tam özgürlüğüne kavuştular. Rusya'yı bir kere batırdın, yine toparlanmaya başladılar. Bir daha, bir batır, bir daha toparlanamazsın. Amin. Ya Rabbel alemin Allah'ım salli ala Seyyidi Muhammed. Alal Seyyidi Muhammed Allah'ım, bir hakkı Seyyidi Muhammed, bir halı Seyyidi Muhammed. 170 milyon masum kan hakkı için Ya Rabbi. Amin. Milyonlarca Müslümanın kanının hakkı için Ya Rabbi. Amin. Onca şehitlerin bahçı için Ya Rabbi. Amin. Rusya'yı bir daha, daha, bir daha toparlanamazsın Amin. Ya Rabbi. İç savaş, dış savaş helak eyle ya Peşine İran'ı da ilhak ile ya O da onunla beraber oldu. Burada bayır bucakta her yerde Müslümanları, Türkleri kırıyor geçiriyor. İran'ın paralı askerleri, zındıkları. Onları da kah Har isminle kahru perişan ile ya Rabbelan. Ve ya gayren Nasr'in ve ya gayren Fatihin. Ne beladır o, ne şiadır o. Bütün dünyanın el sünnetini kesseler Hristiyanlar kalsın, Yahudiler kalsın. Ehli sünneti dilime dilime doğruyalım deseler yemin edebilirim. Şia memnun olur. Yahudi Hristiyan kalsın der. eli sünneti kes der. Bugüne kadar hiçbir kavurla savaşmamıştır. Tarih boyunca Müslümanlarla uğraşmıştır. Allah yavuz Sultan Selim'e rahmet eylesin. Amin. Allah kabrini nur eylesin. Amin. Ruhunu şad eylesin. Amin. Olmasaydı hep buralar şia diyarı olmuştu. Allah muhafaza eylesin. Amin. O Yavuz Sultan Selim büyük veli Ayık olalım, uyanık olalım. Şia'dan bize dost olmaz. Olmadı bugüne kadar. Şia'nın adam yalakalarından da, turuvatlarından da dost olmaz. Onlar başımızın belasıdır. Allah şerlerin emin eylesin. Amin. Evet, bunların şerrini, bir kişinin düşmanı olsa, şerrini Allah'ın engellemesini diliyorsa, veya bir kimseden bir fayda umuyor, yani hani bir işe girmek istiyor yanında veya işte evlenmek istiyor, kızına adam vermiyor, neyse. Helalından evlenilir. Ama Allah'a yalvaracağız da adamın kalbi yumuşasın diye. Değil mi? Aşık oldun. Ne yapacağız şimdi? Dünya kız dolama. Aşık olunca başka yok. Sıkıştın ya. Bir fayda umuyorsun adamdan. Kayınpeder beni sevsin. Ya, tabii kızını verene kadar. Verdikten sonra isterse sevmesin diyorsunuz ama sevse iyi olur tabii ki. Bu zikre devam etsin. Bu takdirde şüphesiz Allah Teala düşmanın şerine mani olur. İstediği menfaati kendisine sebepli ya da sebepsi olarak ulaşır. İki ismi şerifin zikri şudur. 96. sayfa son sayfa Bismillahirrahmanirrahim diyor Allah mentezzarı ne yapıyor? Ama evvela ne yapacaksın biliyor musun? Bin bir kere atzar, atzar, atzar ve ya dar, ya dar, ya dar, ey zararları yaratan Allah bu bin bir epcet hesabı. En ne yapıyor, en ne yapıyor, en ne yapıyor? Fayda yaratan Allah 201 onun epcet hesabı. Birini ne bin bir okuyorsun? birini 201 okuyorsun? Ondan sonra bu duayı bir kere veya üç kere okuyorsun. Artık aman ya Rabbi ne kadar menfaat umduğun şey varsa hepsinin faydası gelecek. İbadet sebeplerini kolay edecek. Evet bütün sıkıntıları belalar açacak. Umduklarından nail olacaksın. Korktuklarından emin olacaksın. Evliyaullah'ın reisi Ahmedi İbuni Hazretleri Şemsül Marif'te bu duayı zikretmiştir. Kaynaklarla verdik. Çok fayda umduğumuz şeyler var çok da zararından kurtulmak istediğimiz başımızda olaylar var, çevremizde dolaplar var. Bunları bu ismi Şerif Allah'a yalvararak çözeceğiz inşallah. Derginin 96 sayfasında bu kadar ilim yazılıyor. Ay gün gibi geçiyor. Bu ilimler gidiyor. E ben de üzülüyorum. Çoğunu da size anlatamadan birçok duayı bile anlatamadan kitaplarımın içindeki birçok meseleyi bile daha konuşamadan yıllar geçiyor, aylar geçiyor. Allah Teala vakitlerimize bereketler efsane eylesin. Amin. Ta ki biz Bunları okuyabilelim ve amel edebilelim Rahman. Evet. Ya Rabbel Alemin vatanımızı bölünmekten muhafaza eyle. İç savaştan, dış savaştan muhafaza eyle. Amin. Şırnağından, Cizresinden, Silobüsden vatanın her karış toprağında huzurlar ihsan eyle. emniyetler, güvenceler, emanlar nasip eyle. Amin. Orada bulunan Müslüman Kürt kardeşlerimiz. Onlar çok ehli sünnet üzere Şafii mezhebine bağlı Namusuna, örfüne, adetine bağlı Çok kıymetli, hatta batıdan bin kat daha Değerli insanların orada olduğuna ben şahidim Ya Rabbi onları bu PKK'dan kurtar Ya Amin. Onları bu Ermeni ve zaliminden kurtar ya Amin. Rusya oradan Ermeni'yi destekliyor Ermeni buradan PKK'yı destekliyor Siyonist oradan İsrail er PKK'yı destekliyor Bütün dünyanın gavru üzerimize çullanmış Kurban olduğum Evvelce ecdadımız yedi düvelle savaştı. Sen onları galip ettin. Ay. Ya Rabbi, yedi önceki dedesini hatır için, yedi sonraki torununu muhafaza ettiğini Kur'an'da bildiriyorsun kefs orasında. Duvarını düzelttiriyorsun. Musa Aleyhisselam'ı, Hızır Aleyhisselam gibi iki peygamber yolluyorsun. Yedi evvelki ceddinin hatırı için torunları daha bebek, duvarın altındaki altın çıkmasın, yağmalanmasın diye peygamberleri gönderiyorsun. Duvarı düzelttiriyorsun. Kurban olduğum bizim kıymetli ecdadımız var. Hz. Fatih'ler hürmetine, Yavuz Sultan Selim'ler hürmetine, cihat yolunda Cek meydanlarında şehit olan Murat Hudavendikârlar hürmetine, Ya, ya Rabbi, i̇hlas hürmetiyle, yazdığı beyitler bu kadar ulema, evliya, Abdülkalik, Eylhaniler, Ahmet Rufa Aleyşşan gelmiş geçmiş. Hiçbirine nasip olmamış da, İhlası bereketiyle yazdığı şiirler şu anda hücremizin üstünde Resulullah'ın ravzasının üstünde hücre-i saadetin üstünde kapartma yazılarla oraya naks edilmesi olan birinci Abdülhamit hürmetine. Ya Rabbi bu dünyanın gavuruyla bu kadar uğraşan, bu İsrail'in kurulmasını engelleyen, Müslümanlara eli sünnetin miras olarak bırakan ikinci Abdülhamit Han Hazretleri hürmetine. Kurban olduğum kıymetli ecdadımız var. Çanakkale'de şehit olan ecdadın torunlarıyız. ...o doğudaki Kürtlerden de... ...kardeşlerimizden de orada dedeleri yatanlar var... ...biz aynı Müslüman milletiz... ...ecdadımız hürmetine bu PKK terör belasını... ...bizim memleketimizden... ...uzak eyle ya Rabbi... Amin. ...bunların bütün kaynaklarını kurut ya Rabbi... Amin. ...bulanlar bir anda yakalanıp bulunup... ...bu işin bitirilmesini müyesser eyle... Amin. ...hükümeti bu işte muvaffak eyle... Amin. ...askerimizi polisimizi muzaffer eyle... Amin. ...genelkurmaydaki masalarda oturan... ...o teknik uzman insanlara... Bu hususta çok pratik, kısa, acil en az zararla bitirilecek projeler ilham eyle ya Rabbi. Amin. Uygulamalar için hükümetin de bunlara yol vermesini nasip eyle ya Rabbi. Allah'ım amin. Ya Rabbi salli ala seyyidi Muhammed ve ali sehabise ve rahmeten lil alemin hürmetine. Bu PKK biterse, bu PYD biterse Suriye de rahat edecek. Suriye de rahat edecek, de rahat edecek. Büyük bela bunlar. Ya Rabbi, ışık belasından da bizim ümmetimizi kala Allah'ım onlar en büyük beladır hariciyle cennet köpeklerini kahrup perişan eyle. Amin. Allah mehli sünneti Suriye'de de Irak'ta da İran'da da iktara az nenesindeyse mansur eyle, muzaffer eyle. Amin. Vatanlarında güven içinde huzur ve şükûnette yaşamalarını, dinlerini yaş tatbik etmeler müessereyle. Amin. Ya Rabbi hafızlık için dua isteyen yavrularımıza keskin zekalar ihsan'ı unutmaktan muhafaza eyle hafızlıklarını bir an evvel bitirmeleri nasip eyle nefsani şehevani engelleri izale eyle yoğun bakımdakilere acil şifalar ihsan'ı eceli gelenlere iman selameti nasip Amin. hayırlı evlat isteyenlere hayırlı evlat nasip eyle felçli kanserli ne kadar hasta varsa Habibin sallallahu aleyhi ve sellem'in rahmeti hürmetine mübarek ayda gelen bize üzerimize inen rahmet hürmetine Allah'ım onun senin şifalarının kaynağı olması, senin şafii sıfatının O'nda tecelli etmesi mübarek tükürüyle, mübarek nefesiyle, mübarek eliyle, mübarek suyuyla, mübarek saçının suyuyla, bütün mübarek beden şerifinin her bir zerresiyle, cüzüyle, parçasıyla şifa bulan binlerce, on binlerce ulema, uliya, sahabe, hürmetine ya Rabbi! Bu dertlere de, bize de acil şifalar yaşayın. Ne dua isteyenler varsa hayır muratlarına nail eyle. Amin. Şerlerden cümlemize emin eyle. Amin, amin, amin. amin. Bir hurmet taha ve yasin. Sallallahu teala ala seyyidina mevlana muhammed. Allahümme, Allahümme salli, ve sellim, salli ve sellim ve barik, ve barik ala, seyyidina, ala seyyidina Muhammedin nebiyyil ümmin, ümmin el habibil alil kadri el azim il Ve, ve alâ ve sahbihi ve sellem. Amin. Amin. Dualarımızın kabulü, hayırlı muradlamı husulü için. As-salatu ve selam. <gülüyor> Aleyke ya Resulallah. As-salatu ve Aleyke ya Habiballah. As-salatu Aleyke seyyidel evveline vel ahirin Sübhane rabbike rabbil izzeti amma asifun ve selamin alel murselin velhamdülillahi rabbil alemin Ya Rabbi 20 bin kelime-i tevhid 20 bin salavat şerifi okumuş bir kardeşimiz tanımıyorum bilmiyorum buraya yazdığına göre ne hayırlı muradı varsa bu salavatlar, kelime-i tevhidleri kabul eyle hayırlı muratlarına nail eyle اللهم آمين يا رب العالمين ويا خير الناصرين ويا خير الفاتحين اللهم صل على سيدنا محمد وآل سيدنا محمد ملا يصل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم أمن تذكر جيران بذى السلام مزج دم عن جرائم قلة بدم مولايا صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم أم هبت الريح من تلقائك الظمتين وأغمض البرق في الظلماء من إظامي مولايا صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم فما لعينيك إن قل تكف فاهمتا وما لقلبك إن قل تستفق يهمي مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم أيحسب الصب أن الحب منكتب ما بين منسجم منه مضطر من مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم لولا الهوى لم جرق دمعا على الطللي ولا أرقت لذكر البان والعلم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم فكيف تنكر حبا بعدما شهدت به عليك عدول الدمع والسقام مولايا صل وشل لم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم واثبت الوجد خطي عبرة وضنا مثل البهار على خديك والعنام مولايا صل وشل لم دائما أبدا على حبيبك خير للخلق كلهم نعم شرى طيف من أهرى فأرقني والحب يعترض اللذات بالألم مولايا صلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خي للخلق كلهم يا لائمي في الهوى العذري معذرة مني إليك ولو أنصفت لم تلومي مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم عددك حالي لا سري بمشتترٍ عن المشاة ولا داء بمن حسمه ما لا يصل وسهل إمدايما أبدا على حبيبك خايف في الخلق كلهم ما حظدني نصحلك لست أسمعه إن المحب عن العذال في صمم مولاي صلِّ وسلِّم دائماً أبداً على حبيبك خير للخلق كلهم إني اتهمت نصيح الشيب في عذلي والشيب أبعد في نصحٍ عن التهمي مولاي صلِّ وسلِّم دائماً أبداً على حبيبك خير في الخلق كلهم فانما ردي بالسوء ما تعظد من جهلها بنذير الشيب والهرم مولا يصلي وشع لم دائما أبدا على حبيبك خير في الخلق كلهم ولا أعدت من الفعل الجميل قيرا ضيفنا لما برأسي غير محتشم مولايا صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير في الخلق كلهم لو كنت أعلم أني ما أوقروه كتمت سرا بدالي منه بالكتم مولاي صل وسلم لمداعي من بدأ على حبيبك خي في الخلق كلهم من لي برد جماح من غوايتها كما يرد جماح الخيل بالجومي مولا لا يصل ونزل لمداعي من بدأ على حبيبك خي في الخلق كلهم Efendim Sallallahu Aleyhi ve sellem, mana aleminde bunu dinlerken böyle sallanıyordu Sallallahu Teala Aleyhi ve memnun oluyordu. Fe la terum bil maasi kesra shahwatiha inna ma yuqawvi shahwati nahiimi Mevlaya salli ve sel imdai mena beda ala habibika khairil halqi kullihimi وَالنَّفْسُ كَالطِفْلِ إِنْ تُؤْمِلْهُ شَبَّ عَلَى حُبِّ الْرَضَاعِ وَإِنْ تَفْطِمْهُ يَنْفَطِمِ مَوْلَا يَصَلِّ وَسَلِّ لِمْ دَائِمًا أَبَدَى عَلَى حَبِيبِكَ خَيْلِ الْخَلْقِ كُلِّهِمِ فاصرف هواها وحاذر أن توليه إِنَّ الْهَوَى مَا تَوَلَّى يُصْمِ أَوْ يَصْمِ مَوْلَى يَصَلِّ وَسَلِّمْ دَائِمًا أَبَدَى عَلَى حَبِيبِكَ أَخْوَيْهِ فِي الْخَلْقِ كُلِّهِمِ فَرَاعِهَا وَهِيَ فِي الْأَعْمَالِ سَاهِمَةٌ وإن هي استحلتي المرعى فلا تسيمي مولايا صل وسلم من أبدا على حبيبك خير للخلق كلهم كم حسنت لذة للمرء قاتلة من حيث لم يدري أن السم في الدسمي مولايا صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم واخشد سائس من جوع ومن شباع فرب مخمصة شر من التخم مولايا صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير في الخلق كلهم واستفرغ الدمع من عين قد امتلأت من المحارم والزم حمية الندم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم وخالف النفس والشيطان واعصهما وان هما محضان كنصح فتهيمي مولاي صل وسلم بدايما نبدا على حبي بك خ للخلق كليه ولا تطم منهما خصما ولا حكما فأنت تعرف كيد الخصم والحكم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم استغفر الله من قول بلا عمل لقد نسبت به نسلا لذي عقومي مولايا صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم أمرتك الخير لكن ما اتمرت به فما استقمت فما قولي لك استقمي مولايا صل وسلم لم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم ولا تزوجت قبل الموت نافلة ولم صل سوى فرض ولم أصمي مولايا صل واسأل لم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم ظلمت سنة من أحيى الظلام إلا أن اشتكت قدماه الظر من ورمي مولايا صل وسلم داهم أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم وشد من سغب أحشاء وطواء تحت الحجارة كشحا مترف الأدم مولايا صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير للخلق كلهم ورامدته الجبال الشم من ذهب عن نفسه فأراها أيما شمام مولاي صل وسلم لم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم وأكدت زهده فيها ضرورته إن الضرورة لا تعد على العصام مولاي صل وسلم لم دائما على حبيبك خير للخلق كلهم وكيف تدعو إلى الدنيا ضرورة من لولاه لم تخرج الدنيا من العدم يصل صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير للخلق كلهم محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير للخلق الخلق كلهم نبينا الأمير الناهي فلا أحد أبرر في قول لا منه ولا نعم أولى يصل وسل لامداي من أبدا على حبيبك خير للخلق الخلق كلهم فهل حبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال من قتحيم مولاي يصلني ووصل لمداي من ابدا على حبيبك خي بالخلق كلهم يا الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هبل من الأهوال مقتحمي مولاي اصلي واسال لم دائما أبدا على حبيبك خي للخلق كله دعا إلى الله فالمستمسكون به مستمسكون بحبل غير منفصم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير للخلق كلهم فاق النبيين في خلق وفي خلق ولم يدانوه في علم ولا كرم مولايا صلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم وكلهم من رسول الله ملتمس غرفا من البحر أو رشفا من الديام. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم وما قفون لديه عند حدهم من نقطة العلم أو من شكلة الحكم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم فهو الذي تم معناه صورته، ثم اصطفاه حبيبا بارئ النسم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم منزه عن شريك في محاسنه فجوهر الحسن فيه خير من قسيمه مولا يصل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم دعم ادعته النصارى في نبيهم وأحكم بما شئت مدحًا فيه وحتجم مَن لا يصل مسأل إمدايما على حبيبك خير الخلق كلهم وانسب إلى ذاته ما شئت من شرف وانسب إلى قدره ما شئت من عظم مبلغ يصلي و يسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم فان فضل رسول الله ليس له حد فيعرب عنه ناطق بفمي مبلغ يصلي و دائما ابدا Ala habibik, khair al khalqi kullihmi, la nasbet qadrahu, ayatuhu, ızıma, ahiysemuhin ayud, gada resermebi, mabla yacal, yasal, abda. Ala al khalqi Ona diyor çok mucizeler verildi diyor. Fakat kadri kıymeti, Allah'ın dindeki mertebesi, azamet o kadar büyük diyor, verilen mucizeler onun makamına da uygun düşmüyor diyor. Eğer diyor, allah Teala diyor, onun mucizelerini, onun kendi katındaki makamına, büyüklüğüne ve yüceliğine münasip şekilde verecek olsaydı diyor, adını andığın zaman çürümüş kemikler hayata gelirdi diyor. Biz de onun için onu kullanalım. Allahu salli ala seyyidi Muhammed ve ala alihi Muhammed. Ya Seyyidi. Ya Resulullah. Ya Resulullah. Ya Seyyidena. Ya Seyyidena. Ya Ya Halena. Ya Mededena. Ya Mededena. Ya Nebiyena. Ya Nebiyena. Ya Ya Şefia'ana. Ya Carana. Ya Carana. Ya Mujirana. Ya Mujirana. Ya Habibena. Ya Habibena. Ya Ya Muhammed. Ya Ahmed ya, ya, ya Mahmud Ya Mustafa Ya Mustafa Ya Mucteba Ya Muntaka Ya Seyyidür Resul Ya Habib Allah! Ya, ya Habiballah Ya Habiballah. Ya Nebiyallah Ya Nebiyallah Ya Şefiiallah Ya Şefiiallah Allahu celle celaluhu ve teala ala seyyidina Muhammed ve ala alihi ve Şun mubarek cuma gecesinde salavat-ı şerifleri mübarek kulağınla duydun şu saatte Dünya ahiret sıkıntılı işlerimiz var. Dertlerimiz var. El i çok sıkıntıları var. Hepimizin ölmüş, gitmiş, ümit kesilmiş olaylarımız var. Sen bizim muratlarımızı Rabbine müracaat eyle şu saatte şu kaside-i bürde hürmetine bizim ölmüş işlerimizi ihya eyle. Amin! dirilmesine vesile ol vasıta ol şefaat eyle amin himmet eyle amin tutelimizden yetiş bize ya resulullah Allahumme salli ala seyyidina Muhammed ve ala ali sehabe selem lem yemtahinna bima ta'al alul bihi حرصا علينا فلم نرتب ولم نهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم أعي المرى فهم معناه فليس يرى في القرب والبعد فيه غير من منفحم مولاي صل وسلم إم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم كالشمس تظهر للعينين من بعد صغيرة وتكل الطرف من أمامه مولاي صل وسل إم <تصفيق> دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم وكيف يدرك في الدنيا حقيقته قَوْمُنْ <tıklı> نِيَا <bir> مُنْ تَسَلَّوْ عَنْهُ بِالْحُلُّمِ مَوْلَا يَصَلِّ وَسَلْهِمْ دَائِمَنْ أَبَدًا عَلَى حَبِيرِكَ خَيْرِ <şarkı> الْخَلْقِ كُلِّهِمِ Efendimiz sallallahu aleyhi ve huzurunda İmam Bhusir Hazretleri okuyor bunu. Gece rüyasında, zuratında bu kaside inşaat etmiş. Geldi geldi tam başından buraya kadar geldi. Şimdi okuyacağımız Beyt'in birinci mısrana geldi. Şimdi onu met ettim, ettim, son noktaya geldim. Neyle noktayı koyacağız? فَمَبْلَغُ الْعُلْمْ فِيَنَّهُ بَشَرُونَ İlmin son ulaştığı nokta, o da bir beşerdir. Yani melek demeyiz, haşa ilah demeyiz, haşa Allah'ın oğlu değil, haşa. Peki beşerdir ama bizden ne farkı var? Yani şimdi burada bir şey diyeceğiz. Fakat neyle noktayı koyan? Orada durdu, tutuldu. İkinci mısra, çünkü beytin ikinci mısra ile, tek bir mısra ile onu en yüce şekilde ifade edeceksin. Çok zor, yarım mısra ile çok zor, ciltler almaz. O zaman durunca Efendimiz ve sellem, kendi açtı onu. وَاَنَّهُوا خَيْرُ خَلْقِ اللّٰهِ كُلِّهِمِ ''De ki, Allah'ın yarattıklarının hepsinden hayırlısıdır.'' ''De bitsin bu işte yani. İşte orası Efendimizin sözüdür. E, Mane Alem'den. Bu ben ikinci beyt. Evet. فَمَبْلَغُ الْعِلْمِ ف۪يهِ اَنَّهُوا بَشَرُونَ وَأَنَّهُ خَيْرُ خَلْقِ اللَّهِ كُلِّهِمِ مَوْلَيَا صَلِّ وَسَلِّهِمْ دَائِمًا أَبَدًا عَلَى حَبِيبِكَ خَيْرِ الْخَلْقِ كُلِّهِمِ وَكُلُّ آيِنَةً رُسْلُ الْكِرَامُ بِهَا فَإِنَّمَا اتَّصَلَتْ مِنْ نُورِهِ بِهِمِ مَوْلَيَا صَلِّ وَسَلِّهِمْ لم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم فإنه شمس فضل هم كواكبها يظهرن أنوارها للناس في الظلم مولاي صل وسل لم <تصفيق> دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم أكرم بخلق نبي زانه خلق بالحسن مشتملين بالبشر متسمي مولايا صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم كالزهر في ترف والبدر في شرف والبحر في كرم والدهر في همامي مولايا صل وسلم إمدايما بدا على حبيبك خير الخلق كلهم كأنه وهو فر من جلالته في عسكر حين تلقاه في حشم ما لا يصل رسل إمدايما على حبيبك خير الخلق كلهم كأنما اللؤلؤ المكنون في صدف مما دائمًا ضب من هو مبتسم مبلا يصل لمثل ام دائما بدا على حبيبك خير الخلق كلهم لا طيب يعدل تربا ضمه جسدا طوبا لمنشط منه وملتزم مولايا صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم اللهم صل على سيدنا وسندنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أفضل صلواتك عدد معلوماتك وبارك وسلم كذلك آمين 58 beyit okundu. Sina erdeme mevlide geldik. 3 fasıl bitirdik. Şimdi Ebane Mevliduhu. Orada da sırf o bölümü okut kadar bu kadar uzun okuyamayız orada. Sırf o bölüm kısadır, 10 beyit falan. Onu da orada mevlit olarak okuyacağız inşallah. Sonra buradan mevlit ayı bitmeden bir bitireceğiz inşallah. Beraber bitireceğiz. 160 beyit beraber. 160 salavat ile beraber. Ya Rabbi bu cemaatimizi iki can da azizle, gönüllerini mesrur eyle. Amin. Uzaktan yakından dinleyenlerimizi bu dualar el Allah'ım Mevlid ayımızı mübarek eyle. Allah'ım kainatın efendisi Sallallahu Teala Aleyhi'm hakkıyla tanıma vesileyle. Amin. Hakkında yazdığımız kitapları okumaya amel etmeye, sevgisini muhabbetleri kalbimize yerleştirmeye, insanları bu uğurda bu muhabbet bu sevgiyi yaymak için insanlara hizmet etmeye, insanları davet etmeye Bizleri muvaffak eyle. Amin. Malımızla, canımızla bu yolda infakı bize müyesser eyle. Amin. Mevlid'in kıraatı için, mevlidi i Şevir okunması için dirhem kuruş infak edene bu kadar müjdeler sayıldı, ulema-evliya beyan etti, vaat ediliyorsa ya bir de Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin sünnetine ittiba etmeye, onun sünnetini ihya etmeye, insanlar onun dine davet etmeye, onun ahlakını, onun şeceresini, onun siyerini onun hakkındaki onun muhabbetinin alametlerini insanlara dağıtanlar, insanlara bu uğurda hizmet etmeye çalışanlar, ne kadar büyük ecru ve subatana iloğullar. Ya Rabbi sen bizim ecrimizi zayi eyleme ya Rabbi. Amin. Niyetlerimizi fasit eyleme ya Rabbi. Amin. Amellerimizi salih eyle ya Rabbi. Amin. Ümmetin peygamberine dönmesi için sallallahu aleyhi ve sellem efendimizin sevgisine bu gençliğin, bu yetişen neslin yeniden onu, Canlarından ileri, ana babalarından, sevgililerinden, karılarından, çocuklarından, hatta canlarından ileri derecede bu Müslüman milletin, bu kıymetli ecdadın torunlarının yeniden Allah'a dinine ve Resulullah sevgisine sallallahu aleyhi ve sellem dönmesi için bizi bu hizmette vasıta ele yarabbim. Bizi çevremizde muvaffak eyle başarılı eyle itibarlı eyle ulaştırdıklarımıza duyurduklarımıza da hidayetler halka ile bizleri bu işlere sebeb eyle Allahumme salli ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi cennetinle cemaline cümlemizi müşerref eyle cennetini rızanı istiyoruz helale ile azabından gazabından emi ileyle ateşinden cehenneminden ırak eyle Allah'ım cennetine cennetine yaklaştıracak itikatlar amellere muvaffak eyle Allah'ım cehennemine yaklaştıracak Amellerden, ihlaktan, kuyulardan bizi muhafaza eyle. Allah'ım Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem, neler istediyse hepsini istedik cümlemize nasip eyle. Amin. Nelerden sığındıysa sana sığındık cümlemizden, acilen cümlemizi bunlardan muhafaza eyle. Allah'ım ne hayırlar varsa bildik bilmedik, önümüzde, ileride, gelecekte, kabirde, mahşerde hepsini istiyoruz nasip eyle. Allah'ım yakında, gelecekte, önümüzde, kabirde, mahşerde, ahirette ne şerler varsa hepsinden sana sığındık emin eyle. Amin. Yardım istenilecek ancak sensin. Biz Habibi'ni şefaatçi eyledik. Biz Habibi'ninle tevessül eyledik. Biz Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'e nidea ettik. Ya Muhammed dedik mi demin? Vehhabiler bize müşrikler mi? Der. Ama naneyi yer. Çünkü sahabe-i kiram da Ya Muhammed diye bağırdı mı? Hem de Resulullah'ın vefatından sonra ona seslendiler mi? Yemame vakasında İslam ordusu kuruluyorken yetiş Ya Muhammed dediler mi? İbni Kesir diyor bunun tefsir. Hadi Va Muhammed Ah dediler. ''Yetiş ya Muhammed'' dediler sallallahu aleyhi ve sellem. Biz sahabeye ittiba ediyoruz. Biz vabilere, şuna buna, ışıda uyacak halimiz yok. Biz hadislere bakıyoruz, biz tefsirlere bakıyoruz. Onun için biz Resulullah'tan, ''Ya Rabbi biz kainat efendisine nida ettik, seslendik. Çünkü o kabrinde haydır, diridir. Sen ona başına melekler tayin ettin. Mübarek Cuma gecesinde meleği de devreden kaldırıyorsun. Salavatlarımızı, selamlarımızı sen onun kulağına mübarek bizzat ulaştırıyorsun. Bu usta hadis-i şerifler var. Onun için biz senin, Habibi'nin senden aldığı vahiylerle, bize bir öğrettikleriyle amel ettik Ya Rabbi. Biz onun için, biz yardımı yaratılmak cihetinden ancak senden istiyoruz Ya Rabbi. Abi. Habibi'ne aracı ettik, şefaatını bizim hakkımızda kabul eyle. Abi. Aracılığını nasip eyle. Cumhuriyet Rebih-i Cuma gecesinde Ravza-i arasından bizimle ilgilenmesini nasip Abi. eyle. Bize yönelmesini nasip Abi. eyle. Bütün isimleri kulakları bağladın. Sen onun ravzasına herkesin salavatını, selamını duyuruyorsun ona. Okuran kastebürde bekleri hürmetine. Allah'ım biz bir daha salat selamda bulunalım. Essalatu vesselam aleyke ya Resulallah. Essalatu vesselam aleyke ya Habiballah. Essalatu vesselam aleyke ya Seyyid el-evvelin ve el-ahirin. Allahum salli ala seyyidina Muhammedun abdike ve Resulike'n-Nabil ummi Maaleel Sinaa Muhammed vezvajumat el Müminin ve züriyeti yahli beyti ve sahabikem a cöllätte Maaleel Sinaa İbrahim Maaleel Sinaa İbrahim fil alamîn. İnne ka hamidüm majid. Allah mabarak Maaleel عبدك ورسولك Müminin ve züriyeti yahli beyti ve sahabikem a cöllätte Maaleel Kemaliğin ve hazim şanı ve şerifi ve kâmi ve rıvâk anı ve mahtupbu ve terzâl ev ve daimen abda. Haddet mâlimatı kâm bedâd kelimatı kâr rıvâa nefs kâzînet وَعَلَيْنَا مَعْهُمْ بِرَحْمَتِكَ يَا اَرْحَمَ الرَّاحِمِينَ Haldi Bağdadi Hazretleri'nin bütün salavatları için aldığı bir salavattır. Yeni çıkan kitabımızda da var bu salavat. Bize de beraber diyor, en sonunda, Ya Rabbi, bizi de onlarla beraber rahmetlerine, salavatına kat diyor yani. O kadar zatlara, zevata, enbiyaya, evliyaya, meleklere, hepsine salavattan sonra bizi de mahrum etmezler inşallah. Kardeşlerim, Yarın akşam A Haber'de olacağım inşallah, saat 9'da başlanacak, herhalde 12'ye kadar en az 3 saat sürebilir. Bazı önemli konular, sorular cevaplar vuzuğa kavuşturulacak, itikadi konular, fıkhı konular anlatılacak. Bütün insanları haberdar edin, belki bir insanın hidayatine vesile olursunuz. Ümmetime benim tarafımdan bir ayet duyurun, bir ayet duyurun diye yalvardı bize Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Biz de ayet hadis okuyacağız. Siz kendiniz okuyamıyorsanız A ah Haber'deki programa insanları davet edin. Lale Gül'den de inşallah ortak yayın olacaktır. Ve böylece Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bizden en büyük vasiyeti ümmetime duyurun. Bir ayet bir hadis ulaştırın. Biz de bu tebliğ araçlarını kullanacağız. Sizler de kardeşlere ulaştırın inşallah. Allah tesirini kalk eylesin. Bütün gençlere, herkese vazife verin. Herkes Ekranın başında, bilgisayarın başında ehl-i sünnet dışı fırkalara reddiye yapsınlar. Bizim ehl-i sünnet müdafialerimizi öne çıkarsınlar. Bu bir cihattır. Bu bir hizmettir. Allah Teala fazl-ı cümlemizi muvaffak eylesin. Allah. Amin. İlâ şerefin nebi sallallahu aleyhi ve sallamın şahinâke İmam-ı Tarikat'ın Efendim, Baba Hazreti Envâtin envâtin müslümün envâtin Cemaatil hadrîn Ve ilâ arvâhü men zûkirat fi fî alîl ceset Müneşşrû edâv sâ والميت والميتة الفاتحة